açık Merhaba Kainat Bugün 11 Haziran Perşembe Yıl 2015 Ay 6 Gün 162 Hızır 37 1436 Hicri Şaban 24 1431 Rumi Mayıs 29 Toprak Bayramı Günün Dörtlüğü Bütün kusurlarım toprak gizliyor Merhem çalıp yaralarım düzlüyor Kolun açmış yollarımı gözlüyor benim sadık yarim kara topraktır. Aşık veysel. Günün Tarihi 102 yıl önce bugün 11 Haziran 1913'te Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa bir suikast sonucu öldürüldü. Büyük Saatli Marif Takvimi Açık 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Şayen, Kızılderilerinin, Kuzey Şayenlerinin bir savaş dansıyla açtık. Çünkü artık Kızılderilerden bahsetme, yerlilerden bahsetme zamanı geldi. Şimdi Gareana'dan okuyalım.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 Amerikalılar, resmi tarihin anlattığına göre Vasco Núñez de Balboa, Panama'daki bir tepeden iki okyanusu da aynı anda gören ilk insan oldu. Orada yaşayan insanlar, peki onlar kör müydüler? <gülüyor> Mısır'ın, patatesin, domatesin, çikolatanın, Amerika'daki dağların ve nehirlerin isimlerini onlara ilk kez kim vermişti? Hernan Cortez ve Francisco Pizarro mu? Orada eskiden beri yaşayanlar dilsiz miydiler? Mayflower gemisiyle Amerika'ya gelen göçmenler onu duydular. Tanrı, Amerika'nın vaat edilmiş toprak olduğunu söylüyordu. Orada eskiden beri yaşayanlar sağır mıydılar peki? Daha sonraları o kuzeyden gelen göçmenlerin torunları, İsimleri ve geri kalan her şeyi sahiplendiler. Bugün Amerikalı denince akla hemen onlar geliyor. Amerika'nın geri kalan kısmında yaşayan bizler mi oluyoruz peki o zaman? AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru. Sel yayıncı. Evet tarihte bugün neler olduğunu da kısaca bir göz atmak lazım. 1184'te milattan önce 1184 yılında Troya savaşında Troya kenti yağmalanıyor, yakılıyor. Eratosthenes'in hesaplarına göre tamamen yerle bir ediliyor. 1770 yılında bugünse Captain Cook ya da Kaptan James Cook, Britanyalı kaşif, Great Barrier Reef denen büyük mercan seti, resifi denen Avustralya'nın ve doğa harikası olan büyük mercan, Kayalıklarına Kayalık da demek doğru değil Aslında canlı yaşayan bir organizma Uzaydan görülen tek organizma o Oraya Çok sı Görünmüyor ama Sı bir şekilde Gemiler vuruyor Oraya çarpıyor Dün de Sadun ile Yapılmış mülakatı Aslında şey yaparken Dinlerken Onu da fark ettik James Cook'tan da bahsediyordu. Sadunvaro seyahatleriyle denizciliğin ilk dönemleri. Şimdi onların navigasyon aletleri değişti diyordu. 1895'te bugünse Paris, Bordeaux ve Paris bu ilk otomobil yarışı yapılmaya başlanmış. Galiba öyle. Yani birkaç araba. 1895'inde otomobil var mıydı? Doğru düz? Bilmiyorum ama böyle bir şey. Tarihteki ilk otomobil yarışı var deniyordu. Hala bugün heyecanla da devam ediyor. Formula 1 adına aldı şimdi tabii. Otomobil otomobil uçar gider. Peki şimdi e, günün önemli haberlerine e, bakalım. Savaş ve barış haberleri. Barış pek yok. Savaş haberleri bolca yaygın. Obama yönetimi bu yeni bir planı gözden geçirmekteymiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki askeri varlığını artıracakmış. En az 500 askeri personel daha gidecekmiş ve Ambar vilayetinde de yeni bir askeri üs yapıyormuş. Dünyanın en büyük elçiliği de orada. Amerika Birleşik Devletleri büyük elçiliği bir şehir büyüklüğünde aslında orada. Ona ilaveten de böyle şeyler. Şu ana kadar e, Irak'ta tuttuğu Amerika'nın 3000 asker, e, Bu eğitimciler, danışmanlar da var. Yeni kuvvetlerle beraber Irak kuvvetleri Ramadi'yi geri alabilecek diye bakılıyor. Geçen ay Ramadi şeye düşmüştü, IŞİD'in yani İslami Devlet ya da İslam Devleti ya da Irak Akşam İslam Devleti adlı örgütün eline düşmüştü. Neredeyse gibi bütün çatışma ortamlarında EŞİD'in adından bahsediliyor. Yani bir iki sene içerisinde ortaya çıkan bu örgütün dünyanın dört bir tarafındaki çatışmalarda tekrardan kendi ismini da oldukça ilginç. Afganistan'da Taliban'la savaşıyordu, Libya'da her iki hükümetle beraber savaşıyordu. Hatta Sirte'yi ele geçirdiğinden bahsediliyordu. Yanlış mı hatırlıyorum? E, Kaddafi'nin memleketi olan e, Sirte kenti militanlar tarafından ele geçirilmişti. IŞİD militanları tarafından ele geçirilmişti. Evet evet doğru. O haber var Lübnan'da Beka bağlı Balbek bölgesinde Hizbullah'a ait mekanlara saldırıyordu. E, IŞİD. Böylelikle çatışmalar devam evet, ediyor. Yani, Her taraftalar. Sirte'den militanların fotoğraflarını yayınlamış durumda. Kaddafi'nin memleketi Dolayısıyla her yerde evet dediğin de doğru ve üstelik de pek kolay kolay gidecekmiş gibi görünmüyor. Nobel Barış Ödülünü bir, bir kez daha verirlerse belki kurtarırlar ama. Kim verecekler bu soru? Obama'ya gene. Sor? Ebu Bekir Bagda diye verecekler diyeceksiniz zannettim. E yani yok olmaz o artık. O kadar da değil. Amerikalı değil bir kere. Hı. Bu arada Irak Ordu Birlikleri, Şişi Milisler... Hükümet yanlısı, sünni aşiretler, peşmergi kuvvetlerinin bir araya gelmesiyle beraber oluşturulan koalisyon, IŞİD'le IŞİD daha doğrusu ya da DAEŞ olarak da nitelendirilen örgütle bir yıldır savaşıyorlar Irak'ta toplam ölü sayısının da 46 bin kişiyi bulduğu söyleniyor. Evet birinci yıl dönümü bu ve durum hakikaten giderek daha da artan bir şekilde vahamet kelimesiyle ancak tasvir edilebilir. 3750 kişi de kayıpmış. Irak'taki patlamaların katliam listesinde alınması için Ulusal Halk Kampanyası örgütü yapmış bu açıklamayı. Haziran 2014'ten beri Daesh ile çıkan çatışmalarda güvenlik güçleri ve bu milislerden 40 bin kişinin yaşamını yitirdiği, 3000 kişinin kaybolduğu açıklanmış. Bu şey de Irak'ta. Sadece Irak'ta. Sadece Irak'ta bir yılda 46 bin kişi. Evet. Evet yani çok ağır bir durumdan bahsediyoruz yani. Yani günde e, kaç kişiye geliyor onu bir hesap edelim. Hakikaten e, kan dondurucu bir rakamdan bahsediyoruz kayıpları filan da saymazsak eğer. 109, 109,5. Yani her gün 110 kişi oluyor. Evet. Ölüyor. Her gün. Evet, yarın da olacak, öbür gün de ölecek. Bugün de oluyor. Bugün de oluyor, evet. Bu akıl almaz bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu planları konusunda da pek bir hareketlilik var. Yani, şeye beyaz eve yakın danışmanlarla konuşmuşlar, yıllar sürebilir demiş. Onlar da bu IŞİD'de öyle bir günde, bir senede falan ele geçirmek gibi planları unutun diye konuşuyorlar. Demokrasi'nin ağırda yapılmış bir söyleşiye birazcık kulak verebildim. Yani IŞİD'in Irak ve Suriye'de Malcolm Nance diye birisiyle konuşuyorlar. Kontr terör, yani terör karşıtı istihbaratta çalışmış yıllar yılı. Ve ilk defa Amerika Amerika'nın Irak'a ilk 1987'de gönderdiği çok kıdemli birisi ve bir de gene kıdemli yazarlardan Patrick Cowburn'le de Independent'in Orta Doğu muhabiriyle konuşmuşlar. Ve pek öyle çabucak sonuç alınabileceği konusunda çok ciddi tereddütleri ve her ikisinde özellikle Nantes, Malcolm Nance bu böyle kolay kolay açından çıkabilecekleri bir iş değildir diyor. Bizden söylemesi ama bu arada tabii Türkiye'de dahil olmak üzere bölgedeki ve dünyadaki bütün ülkeleri yakından ilgilendiren çok önemli sonuçları olacak. Bu. Evet hali binden fazla mülteci Türkiye sınırına yığılmış durumda. Türkiye'nin Akçakale ile sınır komşusu Suriye'nin Talapet ilçesinde çatışmalar yaşanmakta bugünlerde. Binlerce kişi Kobani'ye sığınıyor. Binlerce kişi de Türkiye sınırına doğru yaklaşıyor. Ee, bir yandan evet. Özgür Suriye ordusu ve e, YPG güçleri karadan saldırıyor. Havadan da koalisyon güçleri bombardımana tabi tutuyor IŞİD militanlarını. E, bu militanları bombardımana tabi tuttuğunuz zaman bunlar da şehir içinde olduğu için oradaki insanlar da Ölüyor ve o bölgelerden kaçmak zorunda kalıyor. Ee, Zenginova Mahallesi'ndeki sınır hattında yaklaşık 3000 Suriye'nin Türkiye'ye girişine izin verildiğinden bahsediliyor. Mesela BBC Türkçe'nin haberinde. Evet bu Hikmet Durgun'un haberi ve fotoğraflar da var eşlik eden. O kurak, çorak, ağaçsız, yeşilsiz yerlerde birikmiş olan... Sersefil kadın erkek çoluk çocuk perişan haldeki insanlar tel örgülerinin önünde yeri ağlamaklı yani tasvir etmek bile mümkün değil fotoğrafların durumunu bir faciadan bahsediyor. Belediye başkanı Ayhan konuşmuş demiş ki Tel Abyad'daki koalisyon uçakları bombardıman yapmazsa bu kadar çok göç olmaz demiş. Uçaklar sınırın sıfır noktasını buluyor biz kendimiz görüyoruz. Dört yıldır bu savaşı yaşıyoruz ilçemizde. Dört yıldan beri göç oluyor. İlçe halkı sürekli sınırın diğer tarafında endişe duyup rahatsız oluyor demiş. Şu ana kadar 5000 bin kişi ilçemize sığındı demiş. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan. Halen de gelenler var. 1500 kişi de sınırda yığılmış. Onları da alacağız diyorlar. Evet. 3000 bin kişi de geldi. Çatışmadan sonra köylere dönsün isteriz diyorlar ama de karşı savaşan Şems-el Şemal örgütünün sözcüsü Bağ Leyla da bir ayakada Tel Abyad'ın alınmasını öngörüyoruz. Kobani doğusundan Tel Abyad'a doğru gidiyoruz demiş. Yani kaç defa el değiştirdi Tel Abyad, Tel Abyad onu da düşünmek lazım. Ee, Özgür Suriye ordusu, ilk önce Esad'ın elindeydi, sonra Özgür Suriye ordusunun eline geçti. Ardından Nişi'den eline geçti, şimdi tekrardan el değiştirecek. Yani her de, el değiştirildiğinde... Bombardıman'a tabi tutuluyor bu bölge. Ve ardından da insanlar kaçmak zorunda kalıyor. Evet. Yani şimdi mesela tekrardan el değiştirdiği zaman o insanların tekrar köylerine dönüp bir sonraki saldırıyı beklemelerini mi bekleyecekler? Evet yani bu böyle masalardan ahkam keserek evet. olmuyor. Her zaman olduğu gibi. Olmuyor evet Dön dönmelerini bekleyecek. Araplar var, Türkmenler var ve Kürtmenler, Kürtler var Tel Abyad'da. 2012 sonlarına doğru Özgür Suriye ordusuna bağlı grupların eline geçmiş BBC Türkçeden öğrendiğimize göre sonra El Nusra'ya El Kaide'nin sonra IŞİD'e senin de dediğin gibi Kobani ile Cezir kantonu arasında bulunduğu için de stratejik bir önemi hais PYD yönetiminde Kobani Şimdi, Bu arada Türkmenler demişken Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün ilginç bir manşeti var. İstiyorsanız ondan biraz bahsedelim. Evet çok önemli. Cumhuriyet, mitin IŞİD bayrağı dalgalanan atma kampına yaptığı cihatçı ve silah transferini belgeleyen görüntülere ulaşmış. Kobani'den geçemeyen IŞİD militanları Türkiye üzerinden taşınıyormuş buradaki çatışmalara. Manşet değil aslında o. Ayrı bir kapak yapmış. Cumhuriyet'in normal kapak sayfası içeride. Bu özel. Evet. Çok şey yani özel bir haber olarak geliyor. Kirli operasyon başlarını taşıyor. IŞİD'e açık destek deniliyor. Evet çok önemli yani. Cumhuriyet Milli İstihbarat Teşkilatı'nın IŞİD yani Irakşam İslam Devleti ya da İslami Devlet bayrağı dalgalanan Atme kampından yaptığı cihadcılara cihadilere ve silah transferini hem cihacıları hem de silahları transfer eden, belgeleyen görüntülere ulaştı diyor. Yani Bu muazzam önem taşıyan bir şey. ve Görüntüler de var. Tamamını da izlemek mümkün oluyor. Adamları ve mühimmatı buradan aldık. Akçakale sınırını geçince bir komutan geldi. Malzemeleri indirdiler diye konuşuyor. Yani IŞİD'e açık destekten bahsediyor. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin özel yayını diyelim, sınır hattı boyunca PYD güçlerinin bulunduğu bölgenin etrafı dolanılarak IŞİD militanlarına yardım sağlanır. Yani Kobani'den geçemeyince IŞİD militanları Kobani şeyin eline geçince Kürtlerin yani savun, savunularak eline, elde tutulunca daha doğrusu e, düşmeyince IŞİD militanları o zaman Türkiye üzerinden taşındı diyor. Kirli operasyondan kast edilen bu. İkincisi Akçakale ve civarı radikal gruplarla IŞİD'in kontrolü altında mühimmat ve militan naklinin IŞİD'e yapıldığı ortada diyor. Ve üçüncü olarak da bu nakil işlemi başından sonuna kadar şoförlerin devlet görevlisi yani tırnak içinde devlet görevlisi tırnağı kapat olarak bildiği MIT, Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerince yapılıyor. Bu yani... ...görüntüleriyle verdiği... ...bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin... ...verdiği haber... E, ...ve mülakatlar... ...görüntüler... ...bir savaş uluslararası... ...savaş suçunu... ...ortaya koyabilecek nitelikte... ...görünüyor. Yani Cihatçı taşıdıkları otobüslerde... ...mühimmat unutulduğu için yakalanan... ...şoförler... ...emniyetin yaptığı yer gösterme tatbikatında... ...sevkiyatın başlangıç noktasında... ...göstermişler... Hı. Otobüslerin bu cihadcıları ve mühimmatı aldıkları binanın üzerinde İshit bayrağı dalgalanıyor. Bayrağı da görmek mümkün. Duvarlarında ise Arapça harflerle El Nusra cephesi ve La ilahe illallah yazdığı da görülüyor. Yani çok acayip değil çok mi? Çok acayip. Yani ama Türkiye'de kadar fazla acayip şey oluyor ki her şey çok tuhaf acayip oluyor, görünüyor dışarıdan baktığınızda. İshit bayrağı baktığınızda, dalgalanıyor pardon. ve mit. İnsan ve silah taşıyor öyle mi buraya? Yani bunlardan tahmin edilebiliyordu ama böylesi biraz fazla. Erdem Gül'ün ayrıntılı haberi bu. Yani iki otobüs MIT görevlileri eşliğinde 9 Ocak 2014'te Reyhanlı sınırına götürülmüş. Oradan Arap köyüne geçilmiş Suriye tarafında. Atme kampı olarak biliniyor. Bu köyde IŞİD bayrakları dalgalanıyor. Otobüste şoförlerin yatak bölümü dahil her boşluğa kasalar içinde mühimmat ve silah yüklendiği söyleniyor. Kendi okuduklarıma bile, gözlerime bile inanmakta zorluk çekiyorum ama Erdem Gül'ün imzalı haberi bu. 72 militan bindi diyor. Otobüslerden birine 45 diğerine 27 olmak üzere 72 IŞİD militanı bindirildi. Şoförlerin anlatımına göre Binenler yol boyu Arapça konuşmuş. Bir tercüman aracılık etmiş. Arada milli istihbarat görevlileri var. Onlar da <gülüyor> gülüyorum ama herhalde asabi olduğum için. Yükleri aldıktan sonra şoförlere gün ağırmadan Şanlıurfa Akçakale'ye ulaşmaları gerektiğini söylemişler. Yolda sadece eskort araba değiştirilmiş. Başka hiçbir kesinti olmamış. Sınır kapısı nasıl açtırılmış peki? 10 Ocak sabah saat 5.15 sabaha karşı iki eskort eşliğinde Akçakale sınır kapısına ulaşılmış eskortlar sınır kapısını açtırmış eskort dediğimiz Milli ibaret Teşkilatı'ndan hı hı. bahsediyoruz yani otobüsler hiç kontrole tabi tutulmadan sınırdan geçiyor silah mühimmat ve cihadilerle beraber Sınırın diğer tarafında araçların ışıkları ne yapılmış? Kapatılmış, karartılmış tabi. Tam bir film seyreder gibi. Bunun görüntüleri de var. Ve e, karanlıkta militanlarla mühimmat hızlıca indiriliyor. Militanlar Tel Abya'da doğru giderken otobüsler de Türkiye'ye geri dönüyor. Şimdi Adana'ya dönerken otobüs şoförleri transferin ardından durdurulmuşlar. Neden? Bir uyuşturucu ihbarı çünkü. Ve böylece ortaya çıkıyor işte. Ee, yani Suriye'de iç karışıklığın başladığı 2011'den, iç savaş diyelim ona, Beri, Akçakale ve civarında El-Kaide bağlantılı radikal gruplarla IŞİD'in kontrolünde olmuş. Ee, ve PYD ve ÖSO, yani Özgür Suriye ordusu, ...bu bölgeyi hiç kontrol altına alamamış. Militanların transferinde... ...Türkiye topraklarının... ...kullanılmasının nedeni de şu... ...Suriye'deki Atme kampıyla Tel Abyad... ...arasındaki bölüm cihatçılar için... ...güvenli değil. Çünkü orada Kobani var zaten. Direniyor. Ve işte Cumhuriyet gazetesi... E, mit görevlilerinin... ...Cihadilerle işbirliği haberlerini... ...yapmıştı. Erdoğan'ın yok dediği silahları vermişti. Önce... Sonra devletin bittiği an diye vermişti görüntüleri. Şimdi de MIT'ten, daha sonra da mitten cihatcı sevkiyatı da demişti. Üç bölümde vermişti. Şimdi de kirli operasyon diye veriyor. Ve Obama'nın da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın da belki gün yaptığı açıklamada IŞİD'in Türkiye'den geçen binlerce savaşçıyla güç kazandığını belirttiği Hı -hı. de belirtiyor. Bu da önemli evet. çok. Türkiye'yi ağır eleştiriler yöneltmiş olduğunu hatırlıyor, hatırlatıyor gazete bugünkü gazete ve e, hala binlerce cihadi Suriye ve Irak'a geçtiğini belirtiyor Obama. Türkiye yetkililer bunu biliyor fakat yeteri kadar önlem almadığını Ama söylüyor. oradan da geliyorlar öyle düşünmeyin şimdi geçtiğimiz haftaki patlamaya tekrardan geri dönecek olursak. Ee, Diyarbakır'daki bu 5 Haziran'daki HDP miting, mitingine düzenlenen 4 kişinin ölümü yüzden fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili Gaziantep'te gözaltına alınan bir kişi vardı Sabah gazetesinden okumuştuk Oranın yazarlarından muhabirlerinden Muhabir de demeyelim katip diyelim çünkü Yazdığı haberlere de baktığınız zaman 2 gün sonra Farklı bir şekilde bambaşka yöne doğru gidebiliyor Haberleri yüksel temel HDP'nin Diyarbakır mitingi Öncesi yapılan bombalı saldırıyla ilgili Gözaltına alınan kişinin DHKPC ile çıktığından Bahsediyordu ve e, bu kişiyle hareket ettiği düşünen iki şahıs aranıyor diye yazmıştı. Hemen üzerinde de haberin, fotoğrafın, patlama foto fotoğrafının üzerindeki başlıkta da mitingdeki patlama DHKPC örgütünün işi yazıyordu. Bu 8 Haziran e, 8 Haziran 2015 tarih yani yaklaşık 1 2 3 gün önceki haberi. Şimdi tekrardan bakıyorsunuz. HDP'nin mitingine bomba koyan Orhan tutuklanırken arkasındaki küresel güçler deşifre oldu diye yazmış. Gene aynı. Hangi gazetede? Katip. Yeni Şafak mı? Star, star Star. Aşit Star diyorum. Sabah. Sabah, Sabah gazetesi. Gene Yüksel Temel. Ee, fakat bu sefer deşifre etmişler küresel güçleri. Orhangi'ye tutuklanırken arkasındaki küresel güçlerde deşifre olmuş. Talimatı veren Kanada ve İngiliz istihbaratına çalışan işitli İlham B'den aldığı ortaya çıkmış bu e emri kişinin. Anlatabildim mi? Yani 3 gün önce DHKPC'li militan Yüksel Temel'e göre DHKPC'li militan 3 gün sonra bir anda işit oluyor ama uluslararası kuvvetlerden emir alan bir işit millet oluyor belki üç gün sonra bambaşka bir örgüt olabilir. Ayrıca PKK. Belki gün sonra çok çok farklı PKK olabilir. PKK diye verenler de oldu. Star gazetesi mesela. Evet bu saldırıları. E ne olacak nasıl bir habercilik bu bunlar bu şekilde herhangi bir şekilde daha doğrusu bir yaptırıma uygulanmayacak mı? Üç gün içerisinde bu kadar şeyde yapıp insanları kin ve nefrete tahrik ederek bu şekilde yazmaya devam mı edecek mi? Katipler. E, evet okurları olduğu sürece. Okurları olduğu sürece evet varsa eğer okurları ya da tamamen dış destekle yani okursuz gazeteler de olabilir bunlar. İnsanları balık yerine koyuyorlar ama. Ama olabilir evet. ama okurlarının siz ne yapıyorsunuz diye sorması. Okuyan gerek. yok ki işte, daha i̇şte tamam, seçimlerden, önce orada. De, seçimlerden önce de aynı haberler çıkıyordu. Bu tip gazetelerin belediye binalarının önüne, e, kamu binalarının, diğer binalarının önüne... Bırakılıp tirajların yükseltildiğine sahte dair tirerde, şeyler çıkıyorlardı. Evet, sahte tiraj. Benim de e, naçizane biraz da ironi kullanarak yapmaya çalıştığım şey buydu. Yani okuru varsa bu gazetelerin bu palavraları, safsataları ve bu tahrikleri aslında provokatif yayınları yemezler diye Yani okurlara da dikkat etsinler. Üç gün sonra kendileri de bombacı olarak gösterilebilirler bu tip gazetelerci sayesinde. Aynen öyle. Aynen öyle. Neyin ne, ne olacağı yani... belli olmaz bu katiplerin yüzünden. Ya mesela bugün hiç tek kelime yok fakat Star gazetesinde mesela PKK'nın ölüm listesi yalanı ele verdi diyor. Teröristlerin katlettiği İhya Derbaşkanı Aytaç Baran'ın PKK'nın 100 kişilik ölüm listesinde olduğu ortaya çıktı. Emniyet suikast tehlikesini seçim öncesi Baran'a iletmiş ancak kendisi şehri terk etmek istememiş. Yalan propagandaya devam diye devam ediyor. Ve evet, PKK'nın 6 ayda üç bin çocuk kaçırdı. Kim? Yalan propagandaya devam eden kim? Yani dinleyiciler anlamıştır herhalde. O star böyle söylüyor. Star öyle yani söyledi öyledir. He, öyledir tabii. HDP mitingi bombacısı da tutuklandı diyor. Fakat tabii bu son derece... E, Aynı şey mesela Mersin ve Adana'daki bombalalamalar bomba sırasında da oldu. Aynen. Orada da ben gene topu başka bir sol örgütü attılar. Aynı sol örgütü attılar. Ardından çıkan kişinin gene radikal İslamcı olduğu ortaya çıktı. Ve hiçbir tekzip, hiçbir özür dileme, herhangi bir şekilde bu düzeltmeye bile gereksinim duymadan... ...bir anda gerçeklik değişmiş ve o gerçekliğe yeni farklı kendi kurgularındaki gerçeklikler ekliyorlar. Neymiş? İngiliz istihbaratı ve Kanada istihbaratıyla beraber çalışıyormuş. Şimdi bu aslında basit bir şey değil. Yani medyanın çökmesi değil. Çünkü hepimizin hayatını birinci derecede yakından ilgilendiren bir şey. Eğer bu haberlerin doğru gerçekliği doğrulanırsa ki doğru olduğu apaçık ortada artık. Evet şöyle haber yapsınlar tamam inanalım. Görüntü var, ses var, itiraflar var. Ve ardından arkasında durabilen fotoğrafların üzerinde gördüğünüz bayraklar var, yazılar var. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı gibi Kanada ve... İngiliz istihbaratını ortaya çıkarın. Bunları görüntülerle ve seslerle de koyun. Milkport yapmadan ama. O zaman okuyucularınız da size inansınlar. Ama kendi yazdığınız hayali şeyler üzerine bu şekilde insanları kim ve nefrete tahrik etmek. Hayır bu son derece ciddi ha. bir şey. Savaş getirir. Savaş yani Türkiye'yi Suriye ile de savaşa sokabilir. Rak da sokabilir. İç savaş çıkarabilir. İç savaş çıkarabilir. Yani Hüdapar geçtiğimiz bu şey suikast sonrasında. Telkin e, kaosa doğru gidiyor Türkiye. Herkes sakin olsun açıklaması yapıyordu. HDP baş sağlığı diliyordu. ydg biz yapmadık diyordu. Bütün bunları görmezden gelen bu tip gazeteler ve şeylerdi, haber kanalları da herhangi bir şekilde bunları görmeden suçlunun kim olduğunu ima bile etmeden doğrudan söylüyorlardı. İşte bunlar, bunlar, bunlar yaptı. Böyle böyle listeler var diye. Yani taraflar, ölen ve öldürülen olayların yani suçlu taraflar herhangi bir şekilde saldırıdan bahsetmiyor. Kin ve nefret gütmüyor ama gazetelere baktığınız zaman biraz önce söylediğiniz gibi bürolarında İstanbul'daki bürolarında oturup ülkedeki bir, hem ülkede iç savaş hem de yurt dışındaki diğer savaşlar iç savaşları körükleyebilecek birçok gazete haberine imza atıyor bu kişilerde. İstanbul'da olduğunda muhabir da olarak da, da emin lazım değilim daha doğrusu da, tam İstanbul'dan da yönetildiğinden emin değilim bu haberlerin belki de Ankara'da Beştepe'ye kadar uzanan. ...bir bağlantıda olabilir yani. Muhabir bile dememek lazım bana kalırsa. Katiplik evet. yaptıkları. Yaz kızım, yaz oğlum. Yaz kızım, yaz oğlum. Fakat HDP Genç Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da önemli açıklamalar geldi. Diyarbakır'daki can kayıpları. Zannedersin ki iç savaş bekliyorlar demiş. Onlara da geçeceğiz birazdan. Türkiye'nin fazla bir rehavete kapılacak hali de yok. Çok önemli bir durumun kesinlikle çok önemli bir dönüm noktasındayız bir eşikteyiz atlamış sayılmaz sayılamaz deniyor ve çok sayıda önde gelen gazetecilerinin bir kısmının önerileri var ve uyarıları var mesela evet. Halsan Cemal Kılıçdaroğlu'na Bahçeli'ye ve Demirtaş'a soruyorum saraya gidecek misiniz diyor bu soru kritik Osman Ulagay yazmış T24'ten gene bir seçim gecesi rüyası diyor. Ve e, bazı sorularda düğümlendi kafamda diyor. Bu Türkiye'nin yeni Türkiye projesinin nifayesini ortaya çıkaracak bir büyük projemiz var mı diyor. Tahribat tespit ve onarım komitesi kurulmasının derhal gerekli olduğunu söylüyor yazıyor radikalden baskın oran. ...derhal yapılacak şeyler var... ...çok e, önemli söylüyor... E, ...büyük kabusun bittiğini... ...şimdi restorasyon zamanı olduğunu... ...her şeyde ve her konuda olduğunu yazan... ...Atilla Dorsay var... ...yine T24'ten... E, ...ve... E, ...bu şekilde işte... E, ...arada çünkü... ...bir takım Baykal görüşmeleri... Nereden, ...nereden çıktığını hiçbir zaman... ...hiçbir şekilde anlayamadım... ...benim şahsen... E, birden bire meclisteki en yaşlı üye diye bir gerçekten bir kavrayamadığım bir üst akıl baykalı devreye soktu. Kim karar verdi? Meclis daha yeni toplanmamış. Belki de en yaşlı olan o değil. Bilmiyoruz. Ama birden bire Ankara'da görüşmelere çağrıldı. Antalya'dan gitti ve iki saat üzerinde oturup konuşuldu. Konuşuluyor ve açıklamaları da şey yapıyor. Baykal, Baykal yapıyor. Ve gayet yuvarlak açıklamalar yapılıyor. Ne oldu anlaşılmayan. Daha doğrusu anlaşılan da herkes tarafından zaten açıklama yapılmadan önce de bilinen kaf kafalardaki e soruların bildik cevapları veriliyor. Ama iki saat oturup ne konuşuldu orası benim en fazla... Ve niye Baykal'la yani konuşuluyor? Neden böyle? Eski dostlar belki de. En son kaç sene önce buluşmuşlardı? 11 mi? Evet. 11 sene önce. Özlemişlerdi belki bilimlerimi. Şeyi... 11 senedir görüşmedikleri için. Bir özel görüşme daha yapılmıştı o zamanda. Gene özel. Yasaklı iken Hı -hı. yasaklılıktan kurtarılması için şey. Erdoğan. İşte yani belki de yaş durumundan ötürü oturup birlikte konuşmuşlardır. Evet. Bütün bunlara tekrar döneceğiz uyarılara. Çok kritik bir dönem yaşadığımızı gerçekten Hatırlatacak çok şey var ortaya. Başta da bu savaşa sokabilecek savaş suçu niteliğinde ve yalnız savaş suçu niteliğinde olmakla kalmayıp Türkiye'yi gerçekten hem komşusuyla, komşularıyla hem de kendi içinde savaşa sokabilecek nitelikte gelişmeler var. Açık Damn man. Dün Star'dan dinledik War, ne işe yarar savaş diye fakat gerçekten de savaş rüzgarlarının provokasyonun haddi hesabı olmayan savaş rüzgarlarının dört bir tarafta ultularla estiği bir duruma doğru da dikkat çekmemiz lazım doğrusu yani özellikle Selahattin Demirtaş'ın söyledikleri HDP eş başkanı yani Diyarbakır'da can kayıplarının yaşandığı, dün meydana, belki gün meydana gelen olaylara ilişkin Diyarbakır emniyetini ve valiliğini faillerin belirlenmesi konusunda göreve çağırmış. Çünkü Ahmet Çıkın'da da bugünkü Cumhuriyet'te çıkan yazısına göre Diyarbakır'da seçim öncesi ve sonrasında Hüdaparlılara, YDGH tarafından, YDGH'lere de Hüdapar tarafından suikast düzenleneceğine dair, polis tebligatları iletildiği ortaya çıkmış. Yani bundan daha net bir provokasyon belirtisi olabilir mi? Bilmiyorum. Evet. Provokasyon iddialarını güçlendirdi diyor. Ve Diyarbakır'da seçim sonrası bayram yerine dönen sokaklara yeniden yaz havası hakim oldu. Fye ve Serdar Atalay'a polis tarafından tebligat iletildi diye tebligatın da fotoğrafını koymuşlar işte görüntüsünü. Yani bu bir şey, e, Diyarbakır'da yaşayan, yaşanan sile saldırı ve katliamlardan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum demiş Demirtaş. Bir kez daha yaşamını yitiren dört kişiye Allah'tan rahmet bütün yakınlarını halkımıza başsağlığı diliyorum. Şöyle demiş Hüdapar'a yakınlığıyla bilinen bir derneğin başkanı katlediliyor, suikaste uğruyor. Hemen akabinde Hizbullah militanı olduğu söylenen kişiler... O anda hemen iki arkadaşımızı, iki HDP'li olayın olduğu bir yerde katlediyor. Yine bir başka HDP'li arkadaşımızı evinde 5. katta gidip evinin içinde infaz ediyorlar diyor. Çok ağır bir durum var yani. Kim neyi ne yapmaya çalışıyor? Bunların ortaya çıkması için bütün bu tetikçilerin bağlantılarıyla ortaya dökülmesi lazım demiş. Oysa senin biraz önce tarif ettiğin gibi bu şey basın ee, ne, basın da demek içimden gelmiyor ama işte bir takım barakpareler kadipler şey, şey olarak yazıyorlar PKK'ydı, HDP'ydi DHKPC'di DHKPC'di diye yazıyorlar. Şimdi e, Diyarbakır Emniyetinin valiliğinin zaman geçirmeden ilk olarak ilk olarak Diyarbakır mitingindeki katliam bombacısının bütün ilişkilerini alenen kamuoyuna açıklaması lazım diyor. Daha o da ortada değil. Biri yakalandı deniyor. Ve onun da ışıcı olduğuna dair şeyler dolaşıyor bazı başka yerlerden de. Cumhuriyet gazetesinde gördüm gene onu da galiba. Ee, yani Selahattin Demirtaş'a da 30 metre mesafede e, patlayan... Ve iki kişinin ölmesine çok sayıda insanın kollarının, bacaklarının kopmasına yol açan korkunç bir olaydı. Şimdi onu da, onu da açar, bütün bağlantılarıyla ortaya dökülmesi lazım. Diyarbakır Emniyeti Valiliği zaman geçirmeden önce onu bütün ilişkilerini madem bir zanlı yakaladınız akşam tutuklandı kimdir? İsmi, cismi Nedir? Kimlerden yardım almıştır? Hangi örgütle bağlantılıdır? Hangi zafiyeti kullanarak miting alanına bomba sokmuştur? Bunların açıklanması lazım demiş Demirtaş. İkincisi, Hüdapar'a yakın olan dernek başkanı kim katletmiştir? Kimse bütün ilişkileriyle birlikte açıklanması lazım. Dün Diyarbakır'da 3 HDP'li kim katletmiştir? Bu bağlantılar açıklanmadan AKP yanlısı medyanın bugün manşetten verdiği gibi o da söylüyor işte. HDP'liler Diyarbakır'da infaza başladı deme seviyesizliğini, alçaklığını kimse bize atmaya çalışmasın. Hükümette onlar var. Katledilen biz, katliama uğrayan biz, hükümet tarafından suçlanan da biz. Yapamıyorsanız, yürütemiyorsanız bırakın. Hükümeti de bırakın. İş yapamayacak durumdaysanız elbette ki ülkeyi yönetecek bir kadro çıkar diye konuşmuş ve önemli bir şey eklemiş. Zannedersin ki iç savaş bekliyorlar demiş. Yani biz silahlı bir örgüt falan değiliz. Kimseye düşmanlığımız yok. Bu saçmalığı bıraksınlar. Kimin elinde silah var? iyi biliyor herkes. Biz demokratik siyaset yapan Türkiye'nin büyük bir siyasi hareketi partisiyiz. Dolayısıyla herkes ama herkes, halkın geleceğini düşünen herkes sağduyu ve sabırla hareket etmeli. Biz bütün bu provokasyon girişimlerine rağmen halkımızın örgütlü, disiplinli duruşu sayesinde provokasyonları boşa çıkardık ama bedelleri ağır oldu diyor. Her gün cenaze toprağı veriyoruz. Her gün Diyarbakır'da başka yerlerde cenaze törenimiz var. Ülkenin Cumhurbaşkanı Başbakanı halen sessiz. Ülkede iç savaş çıkarmak üzere birileri harekete geçmiş. Başbakan, Cumhurbaşkanı, hükümet ortalarda yok. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı onların sesi çıtı çıkmıyor. Zannedersin ki bekliyorlar diyor. Hakikaten çok çarpıcı bir durum var değil mi? İçişleri Bakanı kim adını bile bilmiyoruz. Açıklama yok. Ülke bir karışsın, herkes birbirine girsin, iç savaş çıksın. Ondan sonra da bakın AKP'nin kıymetini anlayın. AKP hükümetten düşünce ülke kaosa sürüklendi demmesini bekliyorlar herhalde demiş. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bu ülke AKP'li, AKP'siz yolunu yürüyecek. Barışını sağlayacak, demokrasisine kavuşacaktır demiş. Ve eğer ADP'nin duruşu olmasaydı Türkiye'de nefes alınamaz duruma gelinecekti. Biz savaşa girmedik. Seçime girdik. Halk tercihte bulundu. Herkesin saygı duyması lazım. Meşruiyet tartışması yapan zavallıdır diyor. Partimizle ilgili. Ve böyle işte. Şeyin de Cumhuriyete de bakıldığı zaman açıkça pek çok gariplikler var. Yani İnsanlara tebligatlar ayrı ayrı gitmiş polisten. Çok acayip yani. barın avukatı Abdülgani Orhan, Hüdapar tarafı, taraftarlarına ve ilgili kurum üyelerine iki gün boyunca sokaklardan çekilin çağrısı yaptıklarını açıklamış. Bildik bir senaryodan bahsediliyor. Evler işaretlendi deniyor Diyarbakır'da dört kişinin öldürüldüğü olayların ardından. iki ayrı silahlı saldırı daha Har yaralanmışlar iki kişi. Ee, i̇şte Afyon'da dün söyledik. Afyon bir inşaatta çalışan işçilerin çatıya HDP bayrağı astıkları iddiası söylentisi üzerine toplananlar var. Firmanın alacaklarını ödememek için böyle bir söylenti çıkardığını da söylemiş işçiler. Gazeteciler yine hedefe konmuş. Ve mesela Diyarbakır'da 5 Haziran'da bu tutuklanan HDP mitinginde ki saldırı düzenlenmesiyle ilgili tutuklanan ışıcı çıktı ve tutuklandı diyor diye haberde de Kadıköy'deki Ayat Triada Rum Ortodoks Kilisesi dün bir miting vardı ama bilemiyorum ne oldu. Düzelik kişilik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Evet. Öyle mi? Kadıköy'de ayat Riyadar, Rum Ortodoks Kilisesi önceki gün tekbir getiren bir kişi tarafından ateşe verilmek istendi. Yani e Parın cenazesinde IŞİD bayrağına benzer bayrak taşındığı var. Böyle bir durumdan bahsediyoruz yani. Evet. Şimdi şu birkaç uyarı yazısına da Bakalım. Yani Hasan Cemal mesela diyor ki CHP, MHP ve HDP liderlerine Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli ve Sayın Demirtaş'a soruyorum. Saraya gidecek misiniz? Bu soru kritik. Eminim sizler de bunu biliyorsunuz. Saraya karşı haklı itirazlarınız var. Baştan beri öyle. Saray, Cumhuriyet tarihimizde eşine rastlanmamış bir israf, debdebe ve şaşa'a örneğidir. Bu korkunç gölgüsüzlük aynı zamanda Atatürk dahil bütün bir Cumhuriyet tarihini inkar eden bu inkarı yüzyıllık hesaplaşmanın içine oturtmak isteyen ve bu çerçevede demokrasiyi de küfür düzeni sayan İslamcı bir anlayışın ürünüdür. Cumhurbaşkanlığı makamını Çankaya Köşkü'nden saraya taşıyan Tayyip Erdoğan kafası böyle bir kafadır. Onun için soruyorum saraya gidecek misiniz diyor. Ve eee bu soru kritik, zira koalisyon turları ister istemez Cumhurbaşkanlığı'nın da içine alacak. Anayasaya göre durum böyle. Karşımızda anayasayı hiçe saymış, hukuku yerle bir etmiş bir Cumhurbaşkanı olsa da bu gerçek değişmiyor. Yeni hükümetlerle ilgili görevlendirme ondan başlamak zorunda. Bunun için soruyorum diyor. Bu durumda Erdoğan'ın tek adamlığının ya da Erdoğan despotizminin simgesi haline gelmiş Sultan'ın sarayına gidecek misiniz? Oysa tek maddelik bir yasa yeterlidir. Bu ülkede bundan böyle Cumhurbaşkanlarının makamı Çankaya Köşkü'dür. Diyen bir kanunla saray boşaltılır, kamu hizmetine açılır. Böylece Erdoğan'a Çankaya yolu açılır. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin çoğunluğu buna yetiyor. Meclis toplanıp başkanını seçtikten sonra bu adım atılabilir. Eş zamanlı olarak atılabilecek başka adımlar da var. Baş, başta soruşturma komisyonları geliyor. Erdoğan tarafından AKP içinde de ciddi rahatsızlığa yol açarak kapatılmış yolsuzluk ve rüşvet dosyalarının yeniden açılması için derhal bir soruşturma komisyonu kurulabilir. Üç parti bunun için de gerekli çoğunluğa sahiptir diyor. Kaldı ki böyle bir oylamada evet diyecek AKP milletvekilleri de çıkabilir şunu da bir kenara not edin demiş böyle bir soruşturma komisyonundan Bilal Erdoğan'a da bir davet çıkması sürpriz olmaz diyor. Ve senin konuna da değinmiş ee, yazın sonunda önemli bir şey medya. Med havuz medyası soruşturmalı soruşturulmalı yani. Ee, bir soruşturma komisyonunda yandaş medya ya da havuz medyası konusunda kurulabilir. Büyük ihaleler karşılığında tabi kamu bankalarından sağlanan kredilerle birlikte yandaş medyayı bol kepçe fonlayan, finanse edenlerin ilişkileri de mercek altına alınmalı. Anılabilir. Medyadaki Erdoğan düzeni nedir, ne değildir? ortada Ortaya çıkmadan, yolsuzluk ve rüşvet düzeni hallaç pamuğu gibi atılmadan Türkiye'de demokrasi ve hukuk devletine giden yol açılamaz. İktidar Partisi de dikkat etmeli. Yani dün @hkgpc bugün İngiliz istihbaratı ve Kanada istihbaratı yarın kimin olacağı belli değil. Belki bu tip gazetelerin yazarları Adalet ve Kalkınma Partisi'nde doğrudan yapmadıkları işler karşısında sorunu tutabilir. Onların da dikkat etmesi lazım. Yani ne olacağı belirsiz. sadece aldıkları emir üzerine yazan insanlarla karşı karşıyayız şu anda. Herhalde an herkese dönebilir bu ellerindeki silah olarak kullandığı kalemler. Aynen öyle ve e Sancaman şöyle bitiriyor yazısını Saraydaki sultandan başkası değildir Bu ülkede barış, demokrasi ve hukuk Devletinin çanına ot tıkayan Bu gerçeği hiç kuşkusuz Sizler de biliyorsunuz Bunun için soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, Sayın Demirtaş Saraya gidecek misiniz diye Tek maddelik bir kanun yeter Sarayın boşaltılıp Çankaya'ya taşınması için Bunun simgesel açıdan taşıdığı anlam Büyüklüğü ...şeyde benzer... ...Tahribat Tespit ve Onarım Komitesi... ...yazısında da... E, ...Baskın oran da... ...benzer bir şey yazmış... ...yani... E, ...koalisyon mu olacak... ...azınlık hükümeti mi veya ne... ...bunlar doluya ve boşa koyarak... ...zamanla belli olur... ...ama zaman geçmeden bazı tespitleri yaparak... ...önlemler almak lazım... ...bir, ne kadar acı çekmiş olursak olalım... ...hesap sormayı sonraya bırakmak lazım... Çünkü hem Erdoğan'ın kurduğu hukuk dışı kanun düzeni bu hesap sormayı zorlaştırır. Hem de Erdoğan en sevdiği silah olan mağduriyet istismarına tekrar kavuşur. İki Hükümet nasıl kurulacak olursa olsun mecliste çoğunluğu şimdi ele geçiren 3 parti ayrı ayrı hareket ederlerse Erdoğan onları ayrı ayrı ham yapar. Bu sebeple 3- Üç partinin derhal şunları şunları kesinlikle istiyoruz ve şunlara şunlara asla razı olmayız diye ilan etmeleri ve kamuoyu önünde kendilerini bağlamaları lazım. MHP'li ve HDP'li gençlerin birlikte yürümesi olayı bir daha ele geçmeyebilir demiş. Dört, en önemlisi bu üç parti derhal oturup ortak bir tahribat tespit ve onarım komitesi kurmak zorundalar şunları derhal ele alacaklar. Dış politikada devleti rezil eden MİT'e uluslararası silah kaçakçılığı yaptırma olayını derhal duyurmak. İki iç politikada Erdoğan'ın kurduğu korku düzeni tamamen hukuk dışı kanunlardan oluşmakta. Her şeyden önce görmüyor musunuz? Yargıyı fena halde sindirmiş durumdalar. Bütün bunların kanuni dayanaklarını Meclis Başkanlığı Divanı oluşur oluşmaz bir komisyon kurarak ortadan ...kaldırmak lazım. Öncelikle... ...barajın %5'e indirilmesi... ...hakimler, savcılar, yüksek kurulunun... ...yeniden düzenlenmesi... ...iç güvenlik paketinin iptali... ...internet kısıtlamalarının... ...kaldırılması... ...doğal yargıç ilkesini silip atan... su ceza mahkemeleri düzeninin... ...sona erdirilmesi. Yani... ...bunun için hükümet kurulmasına... ...bile gerek yok demiş. Basit bir meclis çoğunluğuyla yapılacak... ...basit bir hukuki restorasyon olayı... ...su içmek kadar kolay diyor. Kolay çünkü AKP 2011 seçimlerinden sonra 224'lük bir muhalefete karşı 326'lık bir meclis çoğunluğuna dayanıp çıkartmıştı bu hukuk dışı kanunları. Bir torba kanunun bir yerlerine sokarak sabaha karşı 4,5 sularında. Şimdi 3 parti normal mesai saatleri dahilinde AKP'nin 258'ine karşı, 258 karşı 292'lik bir meclis çoğunluğuna dayanarak Erdoğan'ın yaptırdığı yaz bozları çağdaş demokratik yasalara dönüştürecek evrensel adalet kurallarını geri getirecek bu kadar basit demiş ilginç ilginç bir açıklamada başbakan eski başbakan Davutoğlu'ndan geldi televizyonu çıkmış kendisi ve demiş ki parlamenter sisteme karşı değilim hiçbir zamanda olmadım Türkiye'de 12 Eylül yönetiminin çarpık bir sistemiyle beraber yönetildi Yetkiler öylesine paylaştırılmış ki parlamentonun dışındadır. Yetkiler öylesine paylaştırılmıştır ki parlamentonun dışındadır bütün yetkiler demiş. Başkanlık sistemine geçmek istedik ama buna halk yetki vermedi diye devam etmiş. Şu anda yeni bir tablo var. Herkes bu tabloyu varılan sistem içinde yönetmekle zorundadır demiş. Keşke daha önceden bunu aklınıza gelseydi. Biraz İ, geç söyle. de bu kadar başa ağrıtmasaydınız diyesi geliyor insan. Daha da şeyi var. Bir ama de son bir, cümle, devam etmiş. son bir cümle söylemiş ama onu anlamadım. Herkes yetkisini bilsin gibi. Evet, evet Ne demek o? Yani şu şekilde devam etmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tutumuyla krizi çözen makamdır. Hangi tutumuyla? Herkesi sorumluluğa davet ettiği tutumuyla. Rolleri dağıtacak ve yönetecek kişi Cumhurbaşkanı'dır. Kişi neredeyse Allah Allah. makamı orasıdır. Sistem değişmediğine göre artık taşların yerine oturtulması lazımdır. Peki de ne değiştirmeye zaman... çalışan kim ki sistemi yani e, o hayır. taşları oturtması gereken kim ki? Ne zamandan beri zaten her şeyi düzenleyip görev dağılımını yapan Cumhurbaşkanı? Kenan Evren'den beri olduğu söyleniyor ya 12 Eylül diyordu Hı. yani. E... Ama onu ona karşıydık diyor. E tamam. E şimdi gene Cumhurbaşkanı dağıtsın her şeyi evet. diyor hakem olarak. Anlamadım. Neyse. Yani Herkes kendi görevini yetki ve sorumlulukları dahiline üzerine düşeni yaparsa bir uzlaşı doğar demiş aynı zamanda. Parmak sallamamış şu anda benim yaptığım gibi ama Yüce Cumhurbaşkanlığı'nı koalisyonun parçası Hakel. yapmak doğru değil demiş. Allah Allah. Bu demeçleri de görecektik? Başkanlık sistemine geçmek istedik ama halk buna yetki vermedi. Ya bence bak, artık bak, bak. şeyden de... Çok garip değil mi? Bence bir kıymet erbiyesi olduğunu düşünmüyorum da söylediklerinin. Cesaret gelmiş Çünkü, ama. Çünkü bir de görevi yok ki sadece yeniden kurmak görevi kendisine Adalet ve kendisine Kalkınma Partisi Genel bir... Başkanı. O kadar. Evet, evet. ama evet. Bir, ces, ce, bir cesaret gelmiş sabah kahvaltıda ne yediyse bir şey olmuş yani. Konuştuktan sonra bir de bu açıklamayı Cumhurbaşkanı Peki herkes yetkisi dahilinde hareket ederse uzlaşı olur ne demek? Herkesi yetkisi ne? İşte 12 Eylül'de belirlenen yetkiler, çarpık sistem kurdular diyorlar ya. Hmm. O 12 Eylül yönetiminin çarpık sisteminin verdiği yetkililer dahilinde hareket ederlerse. İyi görünce söyleyeyim ben de. Tamam. Buyur. Bu arada bir haberi de verip bitirelim. Gezi Parkı olaylarının sembolü haline gelen Ceyda Sungur, kırmızılı kadın diye biliniyor. İkonik bir fotoğrafta polis bir buçuk metre mesafeden yüzüne öldürücü olabilecek gaz sıkarken görülmüştü ee, ve dava karara bağlanmış bir yıl sekiz ay hapis ve 600 fidan dikme cezasına çarptırılmış ama görevi e, görevine devam edip etmediğini bilmiyoruz. E, mahkeme cezayı ertelemiş. Neden? Bu sorunun cevabını biliyor musun? Neden ertelediniz cezayı? Evet. Bir filan dikeceği için. Neden bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama öyle olmuş. takmış olabilir belki. İnşallah görevine sırasında. devam etmiyordur diye düşünüyorum. Çünkü öldürücü sonuçları olabileceğini de herkes biliyor. Yani açıklandı bu bilimsel olarak da. Peki bir ara verelim. Ondan sonra ee, Seyfettin Gürsel konuşacağız. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet. Ekonomik gidişatı şimdilik. şimdilik <gülüyor> ekonomik yani. gidişat, çok siyasi, siyasi gidişatı tabii. Konuşmamızı. Konuşacağız zorunlu olarak, kaçınılmaz olarak. Evet bugünkü cumhuriyetin e, haberini gördün mü? Kirli operasyon başlığı altında ekstra sayfayla kapakla çıkmış. Nedir ben görmedim daha gazetelere bakalım. Evet yani önemli Milli İstihbarat Teşkilatı'nın IŞİD bayrağı dalgalanan Atme kampından yaptığı cihadcı ve silah transferini belgeleyen görüntüleri yayınlanmış. Yani IŞİD'e açık açık, ya. açık destek. Kobani'den geçemeyen IŞİD militanları Türkiye üzerinden taşınmış hem cihatçılar, hem mühimmat, hem de bizzat sınır kapılarını açtıranlar da devletin görevlileriymiş. Obama'nın Obama'nın bu konuya artık iyice isyan etmesi de anlaşılıyor. Şimdiden. Evet, anlaşılıyor. Yani 72 militan taşınmış bir seferinde mesela. Böyle sınır kapısını mit açtırmış. Erdem Gül'ün ayrıntılı haberi var. Çok... Kritik, kritik bir durum var yani. Aa, i̇nanılır gibi değil. Ya. Yani dolayısıyla konuya dönecek olursak tabii nasıl bir hükümet yoksa erken seçim mi? Yani e, Türkiye'nin hakikaten farklı bir hükümete ihtiyacı var. Bu AKP ile olsa bile AKP'nin değişmesi lazım. Ama nasıl olacak? Bütün bunlar evet. pek inanılır gibi değil yani. Evet bugün yani çeşitli yorumlar da var. Ee, Hasan Cemal özellikle çok e, kritik bir soru yönlendirmiş. Saraya gidecek misiniz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi liderlerine. Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve demirtaş Ne diyor? Araya mı girecek misiniz? Saraya gidecek misiniz diyor. Yani bunu tek maddelik bir yasa çıkartıp, Evet. saray meselesini devreden çıkartmak gerekiyor ve çok kolay olacağını söylüyor. Evet, evet, evet. Ciddi bir durum var yani. Şimdi bakalım gene Cumhurbaşkanı çıkıp saldıracak mı Cumhuriyete günlerini göstereceğim diye. Evet. <gülüyor> Biraz zor olabilir bu sefer. <gülüyor> Çıksın çünkü... da. <gülüyor> Evet, biraz zor olabilir. Fakat tabii Türkiye'de bu şeyin seçimden hükümet çıkmadı. Mesela orada tabii aritmetik olarak bir takım koalisyon hükümetleri mümkün. Hatta tabii tercihen Adalet ve Kalkınma Partisi olmasın istenebilir çok haklı olarak. Özellikle Adaletçi Kalkınma Partisi'ne oy vermeyen bu başkanlık Türk huzurlu, başkanlık rejimi kabusundan kurtulmak için zaten stratejik boy kullanan ne bileyim belki CHP'ye verecekti. işte gidip HDP'ye ben şey bile duydum. MHP'lilerden bile HDP'ye oy verildiğini duydum. Yani bu, bu, bu ortamda koşullarda tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi Bir hükümet Pek çok insan tarafından tercih edilir Hatta bu sabah işte senin bu Anlattıklarından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Ya değişeceksin Ya da Buyur erken seçime o zaman Gitmek istiyorsan git demek lazım evet. Çünkü AKP'siz Koalisyon soru şurada Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz AKP'siz bir hükümet hemen hemen imkansız görünüyor bana ne yazık ki. Çünkü MHP çok şey çıktı, çok sert ve katı bir tavır içine girdi. Onun da malum takıntısı HDP. Bu takıntı olmasa aslında pekala örneğin CHP ile MHP bir hükümet kurup bu gidişatı Durdurabilir, bütün şeyleri restore edebilir, kanunları değiştirerek o iç güvenlik yasası, ondan sonra feslekeler, yolsuzluk soruşturmaları, pek çok şey hakikaten değişebilir. Tabii bu arada de silah sevki adında durur herhalde, hiç kuşkusuz. Ama e, Nuh diyor peygamber demiyor, bizim HDP'nin, çünkü bu böyle bir hükümetin olması için HDP'nin dışarıdan destek vermesi lazım. Hadi şeyi anlıyorum, e, HDP ile bir arada bir hükümette olmak istemeyebilir. Ama e, dışarıdan desteğine bile karşı. Dışarıdan destekle neyin kastedildiğini belki bilmeyen dinleyicilerimiz de olabilir, onu bir açıklayalım. E, Valla sen anlat Ömer onu, sen daha iyi biliyorsun. Yani belli ülkeler üzerinde, esnafla belli ülkeler üzerinde anlaşıldıktan sonra kurulacak hükümete girmeden, evet. bakan vermeden ama e, ülkeler üzerinde şu şartlar altında ben e, destekliyorum bu kurulacak. Tabii işte oradaki kritik belli. nokta o şartlar. Çünkü HDP'de e, hiçbir koşul öne sürmeden e, tamam ben dışarıdan size destek veriyorum diyecek hali yok. Onun da savunduğu fikirler var, görüşler var. Özellikle Kürt sorununun çözümüyle ilgili. Şey zaten soru şurada. MHP açıkça diyor bunu önceden de diyordu. Şimdilik de yüksek sesle telaffuz ediyor. Kardeşim ben, ben çözüm denilen bu sürece karşıyım diyor. Ben bunu bitireceğim diyor. E, sen, bu senin önceliğinse yani şundan şunu söyleyebilir. Ya tamam bunları şimdi Türkiye çok kritik bir eşikte. Bu son uh, bir yılda, bir buçuk yılda uh, korkunç şeyler oldu. Bunlar söylüyor zaten MHP. Antidemokratik yasalar çıkartıldı, yargı bağımsızlığı bitti. Ondan sonra uh, yolsuzluklar soruşturulmadı, örtbas edildi. Daha, daha çok şey sayabiliriz, isteği uzatabiliriz. Bütün bunları seçim kampanyasında dile getirdi. Uh, ben bunlara çok karşıyım dedi. E, o zaman. En azından bunları düzeltecek bir şeyi, işbirliğini CHP ile yapabilirsin. HDP'nin de bunlara hiçbir itirazı yok. Tam aksine o da aynı şeyleri söylüyor. Anlaşamadığınız konuları da bir paranteze alacaksın. Sonra diyeceksiniz ki işte bir iki yıl sonra tamam tekrar bir erken seçim yapalım. Bu olabilir. Evet, Ama buna yani... dahi yanaşmadığı görülüyor. E böyle olunca da geriye... Açıkçası iki tane seçenek kalıyor ya Azalete Kalkınma Partisi ile CHP bir koalisyon yapacak ama koşullarını öyle sürecek. E bu koşulların içinde tabii büyük ölçüde gene bu sözünü ettiğimiz bir hukuk restorasyonu kaçınılmaz. Bunu CHP ya ne yapalım işte olmadı deyip sırf bakanlık paylaşmak için koalisyon yapacak hali yok. E, o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ben onu siyasal paradigma değişimi diyorum. Böyle bir, bir adeta iç devrim olması lazım. E, bu, bunu mümkün görüyor musunuz Allah aşkına? Ben, ben göremiyorum. Yani çeşitli dostlarımızın, medyanın uzun zamandır kalem oynatan doyan sayılabilecek kişiliklerinden de bir şey var. Asgari müştereklerde mesela Şahin Alpan şeyi yazmış. Iki, evet. i̇ki yazı üst üste yazdı da muhalefet partilerinin yani hukuk devletindeki büyük tahribatın giderilmesi için asgari müştereklerde buluşabilmeleri, bunun için bir ittifak yapabilmeleri şart diyor. Yani, e şart da sen Allah aşkına böyle bir ihtimali görüyor musun? <gülüyor> Yani MHP'nin bu çıkışları doğrusu düşkırıklığına uğrattı beni de. Yani hiç konuda HDP işte onun arkasında PKK var. Bunlar terörist. Bu söylem devam ediyor. Evet. Yani peki ama bugün dünden daha umutlu diye de bir şey söylemiş. Eee Bahçeli, Devlet Bahçeli. Yani bu şeyi temizlemeden bir baskın oranında aynı şekilde hatta Hasan Cemal'in de aşağı yukarı aynı şeyleri yazıyorlar. Yani bir temel restorasyon ve hukuk restorasyonu yapılmadan zaten hiçbir ilerlemenin olamayacağı konusunda hemen hemen aklı selim sahibi bütün gazeteciler ve yazarlar hem fikir. Evet buna, buna bir şüphe yok. Bunu tabii ki ben de arzuluyorum. Sizler de hiç kuşkusuz arzuluyorsunuz. Bu, bu, bu şart. E, i̇yi de bunun için yani bir de şöyle ya hükümetsiz bu işlerin yapılması çok zor. E, hadi bir tabii bir ihtimalde şu olabilir ama e, tam hukuken e, ne kadar mümkün bilmiyorum. Çünkü galiba Diyelim ki hükümet kurulamadı. 45 gün işte bitti. E, o zaman Cumhurbaşkanı e, erken seçim ilan edecek ama parlamentoyu feshedemiyor değil mi? Hayır feshedemiyor bildiğim tamam. kadarıyla. Ya, o zaman seçim de herhalde en, en erken Kasım'da olur. Çünkü bunun bir e, bürokratik süreç var. Bir hazırlık süreci var. Çeşitli e, takvimler var. Kasım'da, e, Kasım'a kadar parlamento çalışacaksa o zaman en azından işte CHP, MHP ayrı ayrı da olsa inisiyatif kullanıp bir takım yasa önerileri getirirler. Bunları HDP'de destekleyeceğine göre bir miktar bir restorasyon hukuk restorasyonu mümkün olabilir. Hükümette de tabii işte bu istifa etmiş hükümet işleri idare etmek için, rutin işleri idare etmek için mevcut olacak. Şimdi böyle tabii cumhurbaşkanı büyük bir ihtimalle bu yasaları geri çevirecek. Dolayısıyla bir daha oylanmaları gerekecek. Bu, bu sürede bir 3 3 ay içinde, 3 4 ay içinde bilemedin Ne yapılabilir bilmiyorum. Gene de bu yapılmalı. Ne yapılabilirsin? kardır hesabı. Ama sonunda ne olacak yani? Sonunda bir erken seçime gidilecek. Ve bu seçimden ne çıkacak? Ee, gene tekrar bir sürü stres yaşayacağız. Belki en azından HDP'nin barajı geçip geçmeyecek konusunda yaşadığımız sıkıntıları ve endişeli bekleyişi belki yaşamayız artık. Çünkü 13.4 aldı en son gördüğüm dün. Şeyde dağıtılmış anlaşılan yurtdışı, yurtdışı oylarında. 13.4 -13. %13. 13 muazzam bir başarı tabii. Benim yani şahsen beklentinin çok üzerinde oy aldı. Ee, herhalde yüzde onun altına düşmez diye düşünüyorum ama e, şu ihtimal de var e, MHP bu kafayla giderse bir kısım şeyi de seçmen de korkup ona oy veren AKP'li seçmen çünkü orada büyük bir geçişilik var AKP ile MHP arasında seçmen geçişliliği e, diyebilir ki ya bu bu, bu olmuyor bu hükü, hükümetsiz kaldı memleket yüz daha gidiyor bu arada ekonomi de Tabii daha kötüleyebilir. E, bu artık sorumlusu da AKP olmaktan çıkabilir yavaş yavaş bu gidişatın. E, o zaman ben size söyleyeyim yani 2-2,5 iki, iki puan eklese bu aldığı oya işte yüzde %41 oy aldı. E, tek başına iktidarı alabilir tekrar. Yani şeyden herhalde o kabustan kurtulduk o. Bu başkanlık sistemi hikayesinden çünkü onun için şey gerekiyordu, malum referandum işte çoğuldu, 330'un üstünde milletvekili gerekiyordu. Bunun için de HDP'nin barajın altında kalması şarttı. Onun için çok uğraştılar zaten. Yani neler yapıldı, provokasyonlar dahil bana göre barajın altında kalsın diye. Evet. Tam aksi oldu, çok büyük bir farkla geçti barajı. Dolayısıyla artık buradan geri döneceğini sanmıyorum. En azından bu seçimlerin önemli bir sonucu, sevindirici bir bir kesinti oldu herhalde. Kopma oldu teknik telefon kesintisi oldu. Bu seyfettin Gülserle bir an önce döneceğiz. Ben bu arada da şeyi bir kez daha tekrar edeyim. Yani şurası muhakkak gidiyordu Şahin Alpay'da yazısında e, hukuk devletindeki büyük tahribat giderilmeden Türkiye yoluna devam edemez diye bir tespiti var. Bu önemli görünüyordu. Yani öte yandan da tek adam, tek parti iktidarının yol açtığı, yozlaşma ve otoriterleşmeden çıkarılacak değerli bir ders. Türkiye'de e, Türkiye koalisyon hükümetleriyle yönetilmeye alışması bunu e, Türkiye'nin bunu başarması şey yapılıyordu. Yani böyle bir e, tespiti vardı. Aynı şekilde baskın oranında tahribat tespit ve onarım komitesi dediği İngilizce'den damage control e, karşılığı olarak kullanılıyor. Hasar tespit ve onarımı aşamasındayız. Yani gemicilik endüstrisinden bir e, şey vererek benzetme paralellik kurarak batmayı önleme tedbirleri demek olan yani koalisyon mu olacak, azınlık hükümeti mi veya ne bunlar doluya ve zamanla belli olur. Ama zaman geçmeden bazı tedbirler yaparak önlem almak lazım diye devam ediyordu. Yani üç partinin derhal akıllarını başlarına toplamaları gerektiği ee, ve yani üç partinin derhal akıllarını başlarına toplamaları ha. gerektiğini söyledi. Evet bir kesinti oldu. Ha, elektrik kesilmiş ya kusura bakmasın ha. dinleyiciler. Ha. Onun için e, evden bir telefondan konuşuyordum. Evet. Dediğim. Elektrik gidince ne, neden elektrik gidiyor? Biraz geç kaldı elektrik seçim gecesi gitmedi. <gülüyor> o <gülüyor> arada <gülüyor> tabii şeyde çok müteşekkir olmalıyız. Bu sivil toplum hem partiler hem sivil toplum sahip çıktılar sanda ve öyle anlaşılıyor ki öyle trafo, kedime de şeyleri, tezgahları olmadı. Evet çok büyük yani oy ve ötesi gibi sivil toplum kuruluşları gerçekten olağanüstü bir seferberlik yaptılar. Sivil evet. bir yurttaşlık ve yani 60 bin kişiyi seferber ettiler ki bu Türkiye tarihinde de kolay kolay görülmemiş bir şeydir. Yok yani bu hakikaten Türkiye toplumu çok umut verici, e, kritik dönemlerde organize olabiliyor e, ve sahip çıkıyor demokrasiye. Bu çok önemli. işte sandık sandık diyorlardı. Alın size sandık sonuçta. Ama işte e, bu da kalıcı bir e, demokrasiye e, dönüşü e, yol açacak mı açmayacak mı zaten onu tartışıyoruz. Yani bir erken seçimde onu e, anlatmaya çalışıyordum bu çok da uzak bir ihtimal değil. Tabii ki yapılacak 3 ay sonraki seçim gene bu tabloyu çıkartabilir. Bu milletvekili dağılımını çıkartabilir ortaya. Aşağı yukarı. Yani ne olacak ki 259 almasın. AKP, 265 alsın. Bir şey fark etmez. Ama 276'yı geçme ihtimali var. Bunun için dediğim gibi 2 puan, 2,5 puan daha fazla oy alması yeterli. Yani MHP'nin e, tabanından nasıl davranılacağı, CHP'den pek oy alacağını sanmam. E, muhafazakar, HDP'ye, e, AKP'den ciddi bir oy kayması, özellikle Kürt seçmenin, muhafazakar bir Kürt seçmenin oy kayması olduğu da çok aşikar. Zaten Doğu'da, Güneydoğu'daki sonuçlara bakmak yeterli bunu anlamak için. O, o seçmende sanıyorum büyük ölçüde kalıcı olacaktır herhalde. Bilemiyorum bu arada tabii neler olacak. Evet. Her gün Yeni bir, bir... provokasyon oluyor memleketin. Evet, evet. Asıl ben ona geçecektim ben Onu da birazcık konuşabiliriz. Ama ondan önce şeyi de söyleyeyim. Yani Be Bekir Ardır'la yapılmış etraflı bir söyleşi de gö gördüm. Bekir Ağırdır diyor ki konda evet. araştırma şeyinden, şirketinden ve bu konularla çok uğraşan biri olarak Erken seçim olursa bu Tepe haklak da gitmeye devam edecektir benim kanaatimiz denimlerim diyor Adalet ve Kalkınma Partisi için. Yani burada tabii kritik olan böyle çok Adalet ve Kalkınma Partisinin demir çekirdeğini hani ne olursa olsun ben bu partiden vazgeçmem demeyen seçmenlerin daha o kolaylıkla şeyini oyunu değiştirebilecek, görüşünü değiştirebilecek seçmenlerin bu süreci nasıl okuyacağına çok bağlı. Yani bunlar çıkıp Bekir Ağındır'ın bu söylediğinin doğru olması için, bu iddiasının doğru olması için bu tarif ettiğim seçmen, AKP'li seçmenin ya bu AKP'yle hakikaten olmayacak galiba. E peki kimle olacak? Değil mi bir parti evet, desteklemesi bir... lazım ki öyle bir gelişme olsun. E şimdi bu seçmen CHP'yi mi destekleyecek, MHP'yi mi destekleyecek? Akif seçmenden söz ediyorum. Evet. Ama bundan çok emin değilim. Onun için ben Bekir Ağındır'ın bu iddiasını çok da ikna edici bulmuyorum. Evet. Yani büyük ihtimalle büyük ihtimal şu olur, aşağı yukarı böyle bir tablo çıkar milletvekili dağılma açısından. Yani oy dağılımı çok fazla değişmez. Ee, ama e, öbür ihtimalde mevcut ve Adalet Kalkınma Partisi zaten bunu mu oynayabilir? Yani biraz önce de dedim bir hükümet kurması için AKP'nin ki e, bunu ya CHP ile yapacak ya MHP ile yapacak. HDP ile de neden olmasın diyenler var çevremde ama e, bu, bu da bana çok şey gelmiyor ikna edici gelmiyor. Bunun yapması için neyse kim ne yaparsa yapsın fark etmez. Sonuçta hakikaten bir e, şey, küçük şapta bir devrim olması lazım bu partide. Çünkü e, şeye koşullunu herhalde kabul ettiremez. Ya bana dokunmayın, Cumhurbaşkanı'na dokunmayın. Ondan sonra fezlekeleri konularını açmayın. İşte benim çıkarttığım yasalara dokunmayalım. Şimdi bu koşullarla hangi parti Allah aşkınıza kabul eder ile koalisyon yaptı? Evet. etmeyecektir. Evet, daha, daha Dolayısıyla AKP'nin bütün bu şey hukuk restorasyonu dediğimiz e, hukuk devletinin restorasyonu dediğimiz sürece e, karşı çıkamaz. E, bu da kendi içinde bir hakikaten önemli değişiklik gerektiriyor. Evet. E, hani yani... Şeyler olsaydı belki olur muydu bilmiyorum. Belki şansı daha fazla olur Kurucu, bu paradigma değişikliğine. Burcu bu parti topları biliyorsun parlamento dışı kaldılar bu üç dönem hikayesi yüzünden. Bu kural olmasaydı bu kuralı da özellikle ısrar etti Cumhurbaşkanı. Neden? iyice partiye hakim olmak için. Evet tek kalmak için. Ama e, şimdi şöyle de bir şey olabilir. E, i̇ki şeyden bahsedebiliriz belki. Bir tanesi sadece Cumhuriyet Halk Partisi mesela i̇ki, her iki partinin de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Halkların Demokratik Partisi'nin de desteğiyle dışarıdan kurabilir ve yürütebilir. Böyle de bir şey düşünülebilir belki. Bunda Murat Belge önermiş diye anlıyorsam. bir de şeyi de dikkate almak lazım. Yani bu operasyonla şeyler yapılamazsa hukuk reformasyonu evet. restorasyonu e, savaş tehlikesi de var. Hem iç hem de dışarıda yani bugünkü Cumhuriyet'in bu işit bağlantıları, Suriye e, vesaire çok ciddi bir başka uluslararası belanın içine, içinde de bulması e, mümkün kendisini yani Türkiye'nin. E, tabii çünkü hükümet şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti e, yani pa paralize bir hükümettir dediğim gibi sonuçta rutin işleri yürütür. Çünkü evet. Şu anda Şeyin onayladığı, parlamentonun onayladığı bir hükümet yok. Yasada çıkartamaz zaten. Ha bu iyi midir, kötü midirse böyle bir tartışma konusu ama uzun süremeyeceği açık bu durumu. E şimdi bu arada hakikaten dediğin gibi e, Türkiye'de yani bu şey meselesi ne olacak? E, Kürt meselesi ne olacak? Dışarıda bu işit meselesi ne olacak? Şimdi bütün bunlar bir an önce bir hükümetin kurulmasını gerektiriyor. Ama ben senin tam şeyini, önerini anlamadım. Çünkü neyi söylediysen. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olan... mecliste diğer iki partinin de yani toplamda %60'ı oyların evet. zaten onların elinde bu üç muhalefet partisinin Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir azınlık hükümeti kurabilir dışarıdan da şeyin desteğiyle hem MHP'nin hem de HDP'nin. HDP yani desteği. bu tabii teorik olarak mümkün ama MHP benim anladığım kadarıyla öyle katı bir şekilde demeçler verdi ki bu son 24-48 saatte buna bile karşı gibi duruyor. Neden buna da karşı onu da anlamak mümkün değil. Ee, ama e, işte bir, bir anlamda tabii bu e, işbirliği yapmış gibi olacak sanki HDP'li. Bilmiyorum öyle mi görüyor? Nasıl görüyorsa e, buna da karşı çıktı bir takım e, şeylerde, demeçlerde. E, ama değişebilir umarım. Değişebilir çoğunlar. politika. Tabii şu da, şu da var. CHP böyle bir azınlık hükümeti e, kurmaya da niyetli, istekli. Ama orada da başka bir tuhaflık var. Yani %25 oyla da biliyorsun ancak şey bir hükümet kurulur. Bu daha önce denendi. Demokratik Sol Parti biliyorsun Bülent evet. Ama neden? Bu destekler dışarıdan verildi. İşte bir an önce seçime gidilsin diye. Nitekim 8 ay sonra galiba değil mi? 1999'da nisandır seçim yapıldı. İşte hükümette 98'in sonbaharında kurulmuştu. Ee, olabilir bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi diyebilir ki kardeşim ben şeyleri donduruyorum yani en azından MHP'nin desteğini alabilmek için. Tamam bu Kürt sorununu falan şimdilik bekleme odasına alalım. Bu da, da lafla biliyorsun parlamenton sistemi bekleme odasına almıştı Cumhurbaşkanı. Ee, CHP de diyebilir ki HDP Şimdi kardeşim bu da sonra bakalım. Şu, işte şeyle devleti restorasyonu için ben bir hükümet kurayım. İşte malum nelerin yapılacağı biraz önce de saydık bunları yapalım. Sonra şey söz de veriyorum. Işte, protokolle imzalıyorum sizinle bir yıl sonra örneğin seçişe gidilecek. Seçime gidilecek. Bu arada şey de söyleyeyim bir ara ben de çok emin değildim ama kesinmiş, değiştirmişler. Hani iki yıl sonra şeyler elde ediliyordu ya, emeklilik hakkı falan filan milletvekilleri. Evet. O yok, o kaldırılmış o kurşun. Dolayısıyla diyebilir bir yıl sonra onun için bunu hatırlatıyorum. Bir parantez açtım kusura bakmayın. Yani bir yıl sonra da seçime gideceğiz. Olabilir, hala olabilir. Umarım ama MHP'nin hakikaten bu konuda esneklik göstermesi lazım. Evet, göreceğiz çok son derece kritik bir şeydi. Maalesef süreyi de tam bitirmek üzereyiz. Bitirdik hatta. Ama daha, daha çok konuşacağız. Ya. Bir de tabii bu bir erken seçim durumu ortaya çıkarsa doğrusu <gülüyor> bir daha tekrardan aynı sıkıntıları ee, yaşayacağız. Bu da tatsız tabii çok. Keşke bir an önce senin bu söylediğimiz, en son konuştuğumuz alternatif gelmekleşebilse. Evet. Bakalım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra konuklarımız olacak. Bir özel program yapacağız aslında. saat Bir saate yakın 10.30'a kadar devam edecek. Programcılarımızdan Ali Bilge'nin Hasan Ersel'in de bulunduğu Abdullah Akgüz ve Ercan Erkul'un da katılımıyla bir iktisat işletme ve finans dergisinin Türkiye'de bağımsız bir yayıncılığını 30. yılda 30 yılda tamamlayan Ali Bilge'nin editörlüğünü yaptığı derginin 30. yılı üzerinde hem bağımsız yayıncılığın sorunlarını hem de böyle bir maceranın nasıl Türkiye şartlarında mümkün olduğunu konuşacağız. Evet Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete'de. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuklarımız var, konuklarımız, programcılarımız ve dostlarımız. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, ana konumuz e, İktisat İşletme ve Finans Dergisi'nin 30 yıl gibi inanılmaz bir süreyi doldurmuş olması Türkiye şartlarında mucizevi gibi görünüyor. Biz de kendimize biraz da öyle küçük bir mucize, 20 yıllık açık radyoda da evet. öngördüğümüz için bunu paylaşmak üzere. Ee, bir araya geldik. Ee, Hasan Ersel Abdullah Akyüz ve Ercan Bey Ercan Erkul var. Aramızda hoş geldiniz hepiniz. Nasıl başlayalım? Halil Bey önce e, size mi bırakalım topu? Valla ben sorularınıza açık olayım. <gülüyor> ee, ne soruluyorsa onu yanıtlamaya çalışayım. Ama öncelikle radyomuza ve bütün dostlara, dergi dostlarına zaten uzun yıldır hem e, dergiyi birlikte yürüttüğümüz diyebilirim. E, dostlara teşekkür ederim peşinen. Ama, e, Peki istedim. o zaman ben sözü Hasan Ersel'e bırakayım. Çünkü Ali Bilge'yi e, bize Tanıştıra. ta, tanıştıran odur kaç yıl oldu bizim 13 radyosuz. yıl 13 yıldır son yıl önce Hı -hı. gerekli bir isim diye sağlık Hasan Ersel çok getirmişti tabi ilk soruda herhalde bu nasıl nereden çıktı bu <gülüyor> <gülüyor> bu fikir diye de benim aklımdaki soru bu bana en çok yön plan o E ben de sana yöneteceğim soruyu. <gülüyor> <gülüyor> yani ikinci seviyeden. Dolayısıyla bir böyle bir dergiyi Türkiye'de yaşatmaya karar vermen, ne yol açan etmenler. Önemli olanları. İkincisi de 30 yıl süreyle bunu nasıl oldu da yürütebildin? <gülüyor> Israrla altını çizeyim. Çünkü aynı soruyu Ömer'den de, de sormak istiyorum. Çünkü burada çok önemli olan nokta 30 yıldan sürenin uzunluğundan çok bir kuruma, kuruluşa, kişiye bağlı olmaksızın, mali bağlılık Olmaksızın yani para sıkıntısı He. çekerek nasıl <gülüyor> <gülüyor> Götürdünüz ikiniz Size de Yani benim bu işe başlangıçta Böyle çok peşin hayallerim yoktu Yani Ve ne kadar süreceği konusunda da bir Gerçekten insan başladığında şey yaptı Ama temelde Yani özel sektörde iş hayatına başlamak durumunda kaldım Devlet süreçleri Kapalıydı 12 Eylül sonrasında ve bir süre sonra aslında ben eğer özel sektörü devam etsin şimdi karşınıza bir CEO falan gibi de <gülüyor> yani <gülüyor> Ondan sonra fena gitmiyordu. E işte o dönemde çalışma hayatımda bu mevzuatla ilgili hususlar bana veriliyordu. Yani hatırlarsınız Tuğla büyüklüğünde resmi gazetelerin çıktığı falan dönemler. Sonuçta bir iktisat eğitiminden sonra bu mali mevzuatla haşırlaşılırken bağlantılar kuruyorsunuz. Ve sıradan bir muhasebeci gözüyle bakmıyorsunuz. İktisatçı ve muhasebe birlikte gidiyor ya da o mevzuatın yarattığı olanaklar, imkanlar şirket nezdinde falan ve iktisattan bir türlü bunu anlamaya çalışıyorsunuz falan böyle böyle bir izah bütün içerisinde iş hayatımı sürürken ben bağımsız olmayı da istiyordum. Ayrıca bu arada yani ilk çalışma hayatımda bazen insanlar denk geliyor çalıştığım yani patronum diyeyim. hiç sevmezdi bu patronum denmesini de Yaşar Bey rahmetli Yaşar Mumcu. Böyle teşvik eden bir insandı araştırmaya. Beni şunu yaban aramaya da şuna bak. İşte katma değer vergisi çıkıyor. Böyle kitap çalışmalarımız filan da oluyordu ama yayınlanmıyordu bunların çoğu. Tabii o dönem bir de bir sürü şeyin değiştiği dönem. 80'lerin başı. Evet. Bir <gülüyor> ciddi bir değişim var. Özal dönemi evet. vesaire. Yani liberalizasyonun <gülüyor> ilk. Evet. Ezberlerin bozulduğu Bozulduğu bir, bir dönem. Bizim İçinde öyle. Zaten benim hayatım boyunca yani içinde bulunduğum süreçle kendi kafamdaki düşünceler arasında bayağı şeyler oldu yani farklı e, gidiş girişler söz konusu olmuştur. Yani bu e, ben sonra özel sektör başka alanlarda çalışırken amatörce bir dergi çıkaralımla başladı. Adına bülten dedik zaten. Ondan sonra ve evden çıkartmaya başladık. E, e, şimdi sonuçta daha önce böyle deneyimler ufak tefek vardı. Ee, yani ne bileyim genişleri güçlük ürün merkezine devam ederdik, izciydik, duvar gazetesi çıkarırdık. Ee, yok efendim işte siyasi çalışmalar içerisinde bir şeylikler vardı işte oralarda bulunurduk ama bütünsel böyle bir dergi şeyi yok. Tabi o dönemin koşulları da aslında 12 Eylül'ün yani bilinmeyen ve ya az bilinen bir şey söyleyeyim dergiyi çıkartmak için münacaatımdan kısa bir süre sonra e, gözaltına alındım mesela. Ondan sonra e, e, e, e, e, ilginç bir <gülüyor> epizodu onu da bir <gülüyor> Ali hani ilk isim muhasebe, muhasebe ülkeni. Onun dedi ne? Yaşar Bey muhasebe benim çok iyi bir muhasebe, iyi bir muhasebeciydim ben aslında. Halen de fena değilimdir yani oturursam <gülüyor> bir takım şeyleri uzun süre kendi muhasebem kendim tuttum filan. E, zaten bir süre sonra yolumuz ayrıldı. Ben iktisada daha şey yapınca Yaşar Bey bu sene yani senin inisiyatifinde devam etsin dedi. O yüzden İlk ismi öyle başladık biz. Evet. Aşama aşama ben böyle sonunda artık iktisadı da koyarak bağımsızlığını ilan etti birkaç yıl içerisinde. E, gözaltına Alman nedeni o dönemde sonradan anlaşılıyor. E, münacat eden iki kuruluş varmış. Biri Rahmetli Aziz Nesin'in Ekin Biler hatırlarsınız On evet. binler gazetesi şeyi vardı. Biri de ben. Evet. Şimdi ikisi arka arkaya gelince e, beni çağırdılar. Mutlu bir tesadüf Her şimdi aynı şeyde avlunun öbür tarafını paylaştığımız yerde de hazinesinin yüzüncü yıl dönüm sergisi var. Ondan da harika bir sergi tavsiye ederim. Yani. Çıkınca bakalım. Dön, dön, dön. Hayır, ömrü, bir ömre sığmayan adam diye. Gerçekten. Yani Gerçekten. Çok güzel yapılmış hmm. bir sergi. Tavsiye ederim bu vesileyle yani. Tamam. Ee... Ben de kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Onun için e, enteresan e, bir kişilikti zaten. Neyse, onun için e, şüpheler e, üzerine çağrılmışız. Ama böyle e, hiç unutmuyorum. Yani daha Özel Başbakan, partiler var, e, yasaklılığı dönem devam ediyor filan. E, e, bana siyasi analiz yaptırmaya çalışan bir soruşturma ekibi <gülüyor> var. Özel'ün soluğu ne olacak diye soruyor filan adamlar. Yani Erdal Bey'i vesaire siyasi <gülüyor> Neyse sonra anlaşıldı ki aslında bir istihbarat yapıyorlar. Yani başka bir dibinde bir şey var mı? Böyle başlayıp da böyle çıkıyor. Yani öyle bir dönemde başladığımızı belirtmek istiyorum. Ee, açıkçası e, yani ben hep onu diyorum. Yolda çok şey öğreniyorsun bu işe başladığında. Yani kafanızda bir tasarım yok. Ama bir süre sonra biz mesela yakın çevremdeki arkadaşlarla e, muadil olabilecek örnek teşkil edebilecek şeylerde bu The Economist dergisini çok e, düşünmüşüzdür Türkiye şeyi e, zaman içerisinde kendi kişiliğinizin de yön vermesi çevrenizin de yön vermesiyle e, bir noktada burada bir iktisat dönemin ile de ilgili dönemin içindeki e, yapılanmalarla da ilgili olarak kulaç atmaya başlıyorsunuz e, ama sorunuza geleceğim hocam yani uzun sürmesi ve bu kadar bunun için bir bağımsız olmayı göze alacaksınız. Bir de e, yani çok mütevazı olmayı göze alacaksınız. İkisi birlikte olunca bunu sürdürebiliyorsunuz. Bunun için de bir aşk gerekiyor yani. E, aşk olmadan bu iş olmaz. E, dolayısıyla yani bağımsız olmak e, yaptığınız işten ben mutlu bir iş. Mutlu oldum yaptığım işten açıkçası. Yani evet çok Cover'ını da çektik, çekiyoruz, çektik ama yaptığım işten mutlu oldum e, ve belki iki sırrı yani mütevazi olmak durumdasınız, her şeyisiniz. Beş kişilik iş yaparsınız bu işlerde, bir gruba bağlı olmaksızın yön, e, çalışmak istiyorsunuz ya da devlet yönlendiriciliğinde. Bir de gerçekten bir e, biraz da bir tutku ve aşk olması gerekiyor, e, sevmek gerekiyor yani kısaca. Dolayısıyla gülü seven dikenine katılırım onun dikeni çok çok ona geleceğiz <gülüyor> <gülüyor> ee, peki <gülüyor> Ömer e, senin maceranı ben biliyorum çok kimse de biliyor da nasıl dayandın <gülüyor> özellikle bu mali mesele e, yani mali kaynak e, edinmedeki güçlükler e, bu tür kuruluşların hepsini karşılaştı. Evet, yani burada e, tayin edici şeyi, e, yani Bilge de biraz önce söyledi, yani bunun için hakikaten bir aşk duymak gerekiyor. Yani sev, sevmeden yapılabilecek gibi bir iş olmuyor. Ama sevince de çok yoğun çalışılabiliyor, onu e, söyleyeyim ben de, Katıl, katılıyorum tamamen. Şimdi başlangıç tabii 20 yıl önce hatta artık 20 yılda biraz geçti bu iş konuşulduğu zaman 21 sene kadar önce aşağı yukarı şimdiki formasyonu vardır radyonun yani yüzlerce program hafta içinde yüzlerce programcı ve hemen hemen her şeyi içeren yani hayattaki bütün konuları içeren ölüm kalım meseleleri savaş barış meseleleri felaketler iklim o zaman o kadar yoktu ama sonradan çok ağırlıklı olarak yerini aldı. Çevre meseleleri vesaire. ve Bir araya geldiğimizde çok net olarak hatırladığım bir şey var. Tamam dendi sonunda. Böyle haftada 100 küsur program olacak. Gelip gidecek insanlar var. Bunları yapacak olanlar da. Herkes memnundu. Ve Gayet iyi gider. Bu en, en az altı dayanır yanır. Evet. Bir seneyi bulanlar bulacak olan da e, bulur, bulur diyen de vardı. <gülüyor> ben de o, o takımdaydım. Sonradan dönüp bakınca öyle olmayabiliyor yani. Sizde nasıldı? <gülüyor> şimdi bana bir şey hatırlattınız. Derginin ilk amatörce hem çalışıyorum hem evden sürdürüyorum. Hem de dağıt, gönderiyoruz yere. Bir süre sonra sanırım Ağustos 86'ydı. Bir telefon geldi. Haldun Sima abinin web ofseti vardı. Hmm. Yani Bavaay'da hmm. ikinci büyük kuruluş. Bunlar bir ekonomik gazete çıkarmaya karar vermişler. Ekonomik bültendi. Hatta baş yazarı evet. Adnan Kahveciydi. Ondan sonra beni çağırdılar. Dediler ki sen bu dergiyi bizim çıkart diye başlamıştı. Yedi, yeni başlamışlardı galiba. Buna ek yapalım. Bu dergi meselesi sürmez. Kapa maceradır bu. Sen bunu kapat. Biz bunu bizim Ekonomik Bülten, Haftalık Ekonomi Gazetesi'nin o zaman bir tek dünya var bildiğim kadarıyla. Bir de rapor vardı galiba. Hmm. Ondan sonra buna ek yapalım dediler. Böyle Cağlı olduğunda şeye gittim o eski binaya hiç unutmuyorum. Celal Bayır'ın öldüğü gündü. Böyle hmm. aklımda. Ondan sonra ben inatlı dedim ki yok ben bunu kapatmak istemiyorum. Ondan sonra ama size de isterseniz yazı yazayım röportaj yapayım plan dedim. İnan e, Geçen yıl bu bana teklifi yapan e, genel yayın yönetmeniyle karşılaştım Ayvalık'ta. <gülüyor> Büyük bir şeyle ne yaptın dedi. E, sürüyor abi dedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onlar kapatalı çok oldu onun <gülüyor> üzerine şeyler Yani e, onun da bana nasihat, hatta şöyle bir şeyde bulunduğunu hatırlıyorum. Sana bir Milli Piyango bileti uzatıyorum. Bunu amorti yapmakta, büyük ikramiye yapmakta senin elinde. Ee, ben amorti yapsın <gülüyor> abi dedim. Bırak. Ben çıktım <gülüyor> bunu sürdürüyorum, amorti. Bunun sonucunu kendim alayım. Ondan Siz bunu hatırladınız. Evet, bizim biz, ay bir sene. <gülüyor> bizim durumumuzda da şeydi yani özellikle sanatçının şey sorusuna yani mali kaynak meselesine ee, öncelikle işte bu çok ortaklı bir yapıyla yani bir kooperatif gibi kuruldu şimdilerde artık e, müşterekler deniyor buna yani özellikle Occupy hareketinden ve Gezi hareketinden sonra ortak e, Elinor da e, aynı meseleyi Hı. önemli ortaya koymuştu yani herkesin sahip olması gereken ortak değerler korunması gereken değerlerden biri ama başta işte çok ortaklı bir yapı olarak öngördük. Yani bütün yasalar, radyo ve televizyonların mutlaka anonim şirket yapısında olması gerektiğini söylüyor. Neden öyle bilmiyorum. Yani kanununda öyle bir kaygı var. Hani anonim, anonim şirket olsa ben razıyım. Yani, evet. ama bu Bulmam <gülüyor> <be> ki. <gülüyor> yani beş kişilik anonim şirket değil herhalde. Evet. Ben. Yani Sonuç olarak bayağı 92 ortakla biz anonim şirket olarak kurduk ama hemen başından da bunun kar amacı gütmeyen bir şey olacağını söyledik. Başta galiba bin dolarla beş bin dolar arasında bir şey isteniyordu. Sonradan onu beş bin asgari yapıp on bine kadar da çıkarttığımız ve ver ve unut prensibiyle çalışıyordu. <gülüyor> yani hala da öyle yani. Ama son yani bu çok tabii büyük bir ivme kazandırdı. Ben şimdi sorduğu zaman aynı soruyu sorduk. Nasıl gidiyor sorusu hep sorulur ya. Her zaman olduğu gibi ite diyorum. Hala da öyle tabii. Bu, yani Ali Bey de herhalde aynı tabii, şeyi söyleyecektir. Yani, Fakat 12 seneden beri de dinleyici destek projesi yürütüyoruz yani böyle bir radyonun var olmasının her, bir ortak değer olarak müşterekler olarak herkese yararlı hukuk devleti hukukun üstünlüğü ve demokrasi için yararlı olduğunu düşünenlerin tamamen bedava olan bir yayına ceplerinden bir program karşılığında şu kadar para ya da katlarını vererek devam ettirdikleri bir şey var ve bu çok iyi sonuç verdi rol modeli bile Olduğu söylenebilir. Biz beklemiyorduk bunu ama 12. seneyi tamamladık. Her sene biraz daha artarak büyüyor ve senede bir dokuz günü de bu işte şey anlatmaya dostlar, sanatçılar, çizerler, yazarlar, müzisyenler gelip açık radyoya neden böyle bir destek vermenin iyi olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde yürüyor yani bizimki. E, aslında bu e, konuyu biraz genelleştiriyoruz ama çok ilginç geliyor bana. Çünkü Açık Radyo'dan önce bizim kurduğumuz bir Radyo Forex vardı. Evet. Siz bir bölümünü e, stüdyolarının devraldınız. Şimdi orada az ortaklı bir yapı var. Tek gelir e, beklentisi var. O da reklam. Ve sonunda bütün bunlar gerçekleşmeyince... Bu ortadan kalktı. Ha en önemli'si de şu, bir tek dayanağı şu, e, borsa bilgileri verecek. İnsanlar onun dışında da, hatta öyle bir deyim yerleşmişti, Dirazor müzikleri dinleyecekler. <gülüyor> o yüzden çok popülerdik biz. E, şimdi demek ki, yani bu düzen içinde iş modelini değiştirdiğiniz zaman başarılı olabiliyorsunuz. <gülüyor> e, yani bizim başarısızlığımızın nedeni oydu bence. Yani sizin iş modelinizi bulamamaktı. Siz farklı gelir kaynakları buldunuz. Yani reklamın çok önemli olmadığını düşünüyorum sizin için ee, herhalde. Evet. Yani bireysel sponsorluk modelini hmm. geliştirdikten sonra bu dinleyici hmm. desteğini çok daha ona ağırlıklı olarak ve giderek artan bir şekilde bugün de hmm. yani 4, 4500 kadar... Böyle destekçimiz var ve Hı. yani yüzde elli beşini filan giderlerimizin karşılayan bir yapı bu. Çok tabii önemli. Bağımsızlık hayati önem taşıyor. Evet. Yani. Ben e, işletme finansa dönelim mi birazdan? Dönelim evet. E, ben Hı. şimdi Ali'ye e, bu sürecin epey uzun bir süre içinde olmuş birisi olarak annenin arkadaşı dostu işte dergide yazı yayınlamış e, vesaire eee benim gördüğüm bu dergi sadece bir dergi değildi. Yani işte çıkan bir dergi gider alırsınız okursunuz içindekileri. Tabii o yanı vardı ama bunun ötesinde bir şeydi. Yani e, dergi Ali ile bütünleşmiş ve etrafında bir okul, tartışma ortamı, e, sohbet ortamı, iletişim ortamı olan etrafında bürokratların, kimi zaman siyasetçilerin, Iş, iş dünyasından Akademisyen insanların yani. akademisyenlerin olduğu dolayısıyla Ali'nin ofisi aynı zamanda da bir entelektüel tartışma yeri bir iletişim platformuydu bu nasıl oldu Yani nasıl o noktaya geldi öyle önemli işlevler de gördü bu anlamda iletişim sağlamak belki evet. bürokrasinin birbiriyle konuşamayan iki kanadı evet. dergi üzerinden ve Ali'nin sağladığı platformlar üzerinden birbiriyle konuşabilir hale geldi. Zaman zaman ben de katılırdım o ortamlara. Biraz derginin bu etrafında oluşan yapıdan ve gördüğü işlevlerden bahsedebilir misin? Çok teşekkürler. Şimdi aslında böyle bir dergi ve topluluk meselesi önemli. Yani mesela Servetifünun topluluğu diyor. Servetifünun edebiyatı, Servetifünun dergisi çevresinde oluşuyor. Bizde de aslında derginin etrafında böyle Türkiye toplumunun karar vericileri her kesimden karar vericilerinin beklendiği bir durum söz konusu oldu. Yani burada da saydığımız kesimler özellikle Ankara'da ekonomi bürokrasisinde çok önemli bir işlevi oldu. Hatta zaman zaman bu espriye buradır. Yüksek Planlama Kurulu'nun öncesindeki provası bizim dergide yapılırdı. Yani bazı konular bürokrasi arasındaki konuşulmayan konuşular. Burada dergiye bir güven meselesi önemlidir. Ve de itleri yapması önemli. Bir de biz şu bağlantıyı yaptık uzunca bir süre. Yani akademinin ürettikleriyle bürokrasi yani iktisat politikası üretenler arasında bir köprü vazifesi oldu. Bunun da İstanbul'a yansıması oldu, iş dünyası. Çünkü 80'lerin ikinci yarısından sonra özellikle iş dünyasındaki figürler çok farklılaşmaya başladı. Bizimle Ankara ile daha teması kuvvetli, daha birlikte belli mevzuları konuşabilir, özellikle TÜSİAD için araştırmalar, oranın yöneticileri bir araya gelebiliyorduk. Bu iş dünyasının değişik çevreleri içinde geçerliydi. Dolayısıyla bir de ee, yani bizim dergide e, Marksizm neleri tartışıyor da kapak yaptık biz. Evet, içinde bulunduğumuz derginin başladığı süre Türkiye'de tamamen e, bünyenin değiştirdiği bir dönemdi ve e, liberalleşme ki biz e, bizim okuduğumuz iktisat en azından kendim için konuşayım. Ee, biz e, liberal iktisadı çok iyi bilen e, bir şekilde yetişme, biz kalkınma iktisatçısı olarak büyüdük, planlama vesaire Ve bir iktisat dergisi yayınlıyorsunuz, hayat başka okuyor, siz buradasınız, farklı bir yerdesiniz. Bunu, şeyini yaşamışımdır açıkçası. Ee, ama bu işlevi oldu. Ve gerçekten burada bir entelektüel çıktılar söz konusu oldu, bunu paylaşıldı. Tabii sadece dergi faaliyeti sürmedi, hem içe dönük hem dışa dönük onlarca, e, tahminlerime göre 140 küsur, toplantı düzenledik. Ee, burada da buluşma noktası gerçekten Türkiye'nin bunun içerisinde e, hem sağ ekolü hem sol ekole mensup iktisatçılar hep birlikte yer aldılar e, ve bürokrasi de, eee siyaset de, e, iş dünyası açısından da bir bu anlamda bir işlevi oldu bu topluluğun. Ve nitekim dergi ve çevresinde, e, değişik alanlarda yer alan, siyasette de, bürokraside de başka iş yani yer alan arkadaşlar ee, buradan geçmiştir yani hepimiz. Zaten bu çevrede böyle oluştu işte açıkçası. Ben başlangıçta giderken ne, ha bir de buna medya eklemek lazım. Medyanın eğitiminde de bir rol oynadığımızı söyleyebilirim kesinlikle. yani Hem bir yandan ben ekonomi muhabirleri derneğinde de görevimin olması nedeniyle birlikte sürdürdük. Tabii toplamı yani e, bu 30 yılda m, bir krizler tarihi var önümüzde. Yani ekonomik krizler üzerinden gidiyoruz. Bir de tabii ki ee, yani hayatın aktığı şey 85 sonrası e, Türkiye'nin bu dünya finansal sistemiyle entegrasyonu var olmayan, yok ol, olmayan kurumların kurulması, e, bunların hepsine tanıklık ettik. Evet, ben bir kısa ara verelim şimdi saat tam onda e, reklam için. Ve e, bence bu kaldığımız yerden de devam etmek iyi olabilir yani kültür bir kültür meselesi olarak bakıyorum ben aslında bu tip şeylere yani bunun kültürünü oluşturamazsanız e, olmuyor ama bunu birazdan konuşuruz. Evet, Ali Bilgi'nin editörlüğünü yaptığı İktisat İşletme ve Finans Dergisi'nin 30. yıl dönümünü konuşuyoruz. Bağımsız yayıncılık nedir? Açık Radyo'nun da 20. yılına denk geldi bu tartışma. Ali Bilgi, Hasan Ersel, Abdullah Akyüz ve Ercan Erkulla birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Açık Gazete. Evet, Açık dergiye dönüşmesi. Evet, o nasıl O nasıl oldu? Açık Radyo'dayız. Yine döndük. Ercan Erkul konuşuyordu ve konumuz tekrar hatırlatayım. İktisat, işletme ve finansla ilgisinin 30. yıl dönümü Ali Bilgi, Hasan Ersel, Abdullah Göz, Ercan Erkul'la beraber ben Denizli Ömer Madre, konuşuyoruz. Ne diyordunuz? Ha ben e, başka bir konuya atlamıştım ama Abdullah'ın söylediğinden yola çıkarak e, yani işletme finansa geri döneceksek ben daha önce şu iş Modellerinin farklılığından falan, falan bahsetmiştim. Şimdi işletme finansında da aslında böyle bir e, süreç yaşandı. Ali geniş ölçüde aboneliğe ve reklama dayanıyordu dergiyi çıkarabilmek için. Siz daha yaratıcı oldunuz bence. E, yeni gelir kaynakları bulmakta ve çok ortaklı yapıda. Ali de onu denedi ama e, o konuda çok başarılı olamadı ortak meselesinde. Aha ama şeydi. asıl e, benim üzerinde durmak istediğim konu şu yani benim e, Ali'ye biraz genel yayın danışmanlığı yaptığım evet, dönemde ki, genel yayın danışmanım e, e, <gülüyor> bir e, şey dönüşüm Hatta yaşandı ben benim derginin Ertuğrul Özkökü diye de takılıyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, şey e, şöyle bir dönüşüm yaşandı e, mesela işte gittikçe akademik bir dergi olduğu zaman ben Ali'ye dedim ki ya işte yabancı bir takım dergiler makale aldıkları zaman başvuru ücreti alıyorlar. Bunun değerlendirilmesi. Hakemliği de uzun e, e, zaman alan evet. iş. Tamam hakemlere para ödemeyeceksiniz ama bunu yapalım dedim. Ali olur mu öyle şey dedi. Türkiye'de olur mu dedi. Nasıl insanlardan para alırız? Zaten telif ödemiyoruz dedi. E, ben olur dedim. Deneyelim. Denedik ve oldu. <gülüyor> Mesela çok önemli değil ama bir gelir kaynağı bu. Ama onun ötesinde şöyle bir e, dönüşüm oldu bence. O da önemliydi. Derginin eski sayıları bir veri tabanına dönüştü. Ali onun için bayağı bir masraf etti ama şu sırada mesela ben part-time üniversitede de ders veriyorum. O zaman ondan sonra artık öğrencilere eski yazıları okuyun diyebiliyorsunuz ve çok kolay erişebiliyorlar. Şey. Eskiden o kadar kolay Kır, değildi bu iş. Kırk küsür bin hmm. sayfayı dijitalleştirdik. O tabi 8 yıl önce yaptık bunları Bayağı bir e, önemli çalışmadır haklısın doğru. Evet yani e, böyle bir takım dönüşümler var e, ama sonuçta bütün bunların geldiği noktada şu oldu. O, yani konuyu o, biraz daha farklı bir yere getirmek istiyorum. Şimdi bu dergi akademik bir dergi oldu. Şimdi ben bunu bulamadım ama sen Bey bilir büyük bir ihtimalle işte bu ünlü Ekonomika dergisini kuranlardan biri Leon Tief'miş. Sonunda bir gün gelmiş, ondan sonra göstermiş, ben bu dergide okuyacak bir şey bulamıyorum demiş. <gülüyor> Şimdi bizim dergide biraz bu <gülüyor> okuyacak bir şeyin olmadığı bir dergiye dönüşmeye başladı. E çünkü zamanında açık oturumlarla falan filan biliyorsunuz bir de şu var, belki onu da anmamız lazım. Bu dergiden önce de bakka ve ekonomik yorumlar evet. var. Şimdi oradaki açık oturumlar da çok önemliydi bizim öğrenciliğimiz Doğru, zamanında falan filan. Bu dergi de o işlevi yerine getirdi. Yani Abdullah anlattığı o etkiler ve etkiler biraz da o açık oturumlarla, röportajlarla falan oldu. Şimdi bunlar ortada kalktı tabii. Bence bu bir boşluk yarattı. Evet, ben demin de Hı. kültürel mesele derken de tam böyle bir şey kastediyordum. Yani hem Ali Bilge'nin biraz önce bahsettiği sayısız toplantı, panel, sempozyum gibi şeylere öne yak olmasıyla ki medya üzerine olanın bir tanesine evet, de katılmıştım katılmıştı ben. Misin? Çok hmm. ilginçti. Ee, hem bu etkinliklerle hem de biraz önce sözünü ettiğiniz benzersiz veri tabanıyla bir aslında kültür odağı olması bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani asıl bağımsız yayıncılık tabii fevkalade önemli ama neyin yayıncılığını yaptığının da Önemli, dönüştürücü toplumu dönüştürücü bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum ki o açıdan önemli gibi geliyor. Ne dersin Hasan? Ben her iki ku kurumda da bunu çok önemli şey olarak görüyorum. Bu iletişim üzerinde e, durduk. Bu e, iletişim meselesini e, aslında birbirimizin yaptıklarından haberdar olmamızı sağlıyor. He. Her iki kurum da bunu He. yapıyor. Bunu yaparken yalnız ilginç bir şey var, kendisinin bir çevresi var, açık radyonda bir çevresi var. Ama iletişimi yaparken o çevreyi tatmin etmekle sınırlanmıyor. Yani başka düşüncesi olanların kaliteli olmak kaydıyla ya şeylerde görüşlerini yansıtabiliyorlar ve yani uzun zamandır yansıtıyorlar. İyi ediyorlar yani çok iyi ettiler. O yüzden de e, Erçan Bey'in e, biraz hayıflandığı konu kaçınılmaz gibi oldu. Hı. Yani farklı görüşte olanların derinlemesine çalışmalarını evet. ciddiye alan onları iletişime sokan kurumlar ortaya çıkınca biraz da akademik yaşamın dergilerinin zayıf kalması nedeniyle Hı. yani hiç yok değil ama zayıf burası böyle e, e, akademik kanal arayan genç arkadaşlarımıza evet. bir yol açtı. En önemlisi de yeni kurulan üniversitelerdeki tek tek var olan ve kolay kolay haberdar olamadığımız. bu dünya maalesef öyle. Gerçekten Kaliforniya'daki öyle. bir üniversitede ne olduğunu buradan duyarsınız da <gülüyor> evet. komşu şehirdekini duyamazsınız. Onu sağladı. Gerçekten öyle. Bu, burada özellikle son on küsür yıl yani de bir şey yaşadık. Buna bir ve ikinci dönem AK Parti iktidarlarını analiz ederek yani ekonomi bürokrasi açısından söyleyeceğim. Şimdi bu dönemde bürokrasinin sosyal iletişim kanalları daha sınırlı ve dardı. Yani farklı yani bu çocukların arkadaşlarının büyük bir çoğunluğu yine dergiden geçmişti. Özellikle birinci kuşak ekonomi bürokrisinin ekonomide karar organlarının ee, içerisinde yaranın arkadaşlar dergide çok aşırı neşirdi ama çok merkezci bir e, yapı vardı ve e, bürokrisinin kendi e, özgürlüğü kısıtlanmıştı açıkça söylemek gerekirse. Yani eski dönemde bürokrat tavrını e, siyaset meydanında ya da ortalık kamuoyuna e, usturupluca bir şekilde tabii ki ortaya koyabiliyordu. Bu dergiyle bürokrasi arasında bir şey yaratmıştır onu söyleyeyim son dönemde. Çünkü ...bizim toplantılarımıza izin almadan gelemiyorlardı mesela. Yani iktisat platformlarının akamete uğramasının nedeni ki bir, böyle bir model yaratmıştık. O da herkes sivil geliyordu, er geliyordu, unvanı ne olursa olsun. Orada iktisadi sorunlar bürokrasi ve akademinin bir araya gelerek ciddi kanlı canlı tartışılıyordu ve oradan bir çıktı oluyordu. Bu da kapalıydı, yani yayınlanmıyordu. Evet. Bu topluluğun enteliktel faaliyetinin e, üst noktasıydı. Burada herkes ondan yararlanıyordu. Mesela buraya katılmada zorlandı. Bir iki tur yaptık. baktım orada akşamlar oluyor. Ve şey alamıyorsunuz yani bir de dönem itibariyle e, mesela 80'li ve 90'lı yıllar hem krizler, e, 2000'lere hem kurumlar, yapılanmalar e, açıkçası sözün çok olduğu bir dönemdi. Burada işte bir IMF programı var birinci pro dönemde. Onun içerisinde dolaşıyorlar. ikincisinde de artık e, otorite çok yüksek. Kimse başbakana kadar yani bir yere gidecekse başbakandan izin alacak yani. Böyle bir şeye gelemiyorlar. Dolayısıyla burada e, bizim Demokrasi. açımızdan da evet. bu iletişim kanallarının açıkça söylemek gerekirse daraldığı, güdükleştiği bir dönem olarak karşımıza çıktı. Bir şey de o kanatta bir kopuş oldu. Yani bürokrasi ile dergi arasındaki ilişkide bir yaşadık. Evet bağımsız yayıncılığın tabii çok e, hayati e, öneminin şimdi her seferinde bir kez daha kafamızı taşa vurarak fark ediyoruz ama helalde bu son dönemde yani bu havuz vesaire gibi adlarla adlandırılan yani iktidara yakın olarak teşekkül ettirilen medyanın e, bırakın gerçekleri e, vermeyi yansıtmayı bir yana e, ...tamamen bir provokatif... ...işlev görmekte olduğu... ...açıkça ortadayken... ...ne kadar hayati önem, bağımsız... ...yayıncılığın, demokrasinin... ...ve ülkenin, yani sosyolojik olarak... ...ileriye... ...eğer böyle bir isteğimiz varsa gitmesi için... ...ne kadar önem taşıdığı... ...belirtiliyor. Yani... Ef, ...Amy Goodman bize işte... ...efsanevi radyocu... ...pirlerimizden, yaşı benden... ...küçük ama çok etkileyici bir hanım o yani sessizleştirilmişlerin sesi e, olmak zorundayız başka türlü olamaz demiştir radı için ve bu hakikaten e, Glen Greenwald'da bu meşhur e, Snowden olayındaki e, Hı -hı. Yansıtan o zaman Guardian'da yazıyordu şimdi bağımsız bir sitesi var Intercept diye o da bu model zaten e, bağımsızlığı besler, siyasi söylemi demok söylemi demokratlaştırır ve dinleyici işte okuru işin içine katarak, yayıncıyı da dinleyiciye hesap verir hale getirir diyor. Yani okura. Bunlar çok gayetli şeyler ve galiba da yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani olmazsa olmazdır. Ee, hani... Türkiye'nin ekonomik politiğindeki bir gelişme de bu türlü bir e, güdükleşmeyi destekledi. Yani evet. bir siyasi e, niyet var. Tek elde toplama falan. Onu tamam ama bir şey daha var. Bu da <gülüyor> 1980'ler sonrasında giderek başlayan e, bu finansal e, piyasaların önemi ve sonra bir e, neredeyse kutsal bir hedef haline alan istikrar lafı içerisi boşaltıldıktan sonra bunlar bir araya gelince konuşacak konu da kaldı. Yani <gülüyor> <gülüyor> çok genelde. Bocanın panelde de söylediği buydu. Ee, yani geçinemiyoruz. Yani geçin. Çünkü devleti aliye finansal piyasaların istikrarıyla meşgul olur. İnsanların istihdamı vesairesi büyüme vesaire de piyasalar yoluyla hal Bu şimdiye kadar e, pek dünyada söylenmemişti. Hani hepsi hal olur diyen hayalciler vardı gayet tabii. Piyasaya bırak her şeyi filan diyen ama bu biz bir kısmına meşgul olur olmalı. Ve bu e, maalesef genç insanların ilgi alanlarında saptırdı. Ben finansla ilgilenilmesinin anlamını söylemiyorum. Gayet Öyle. tabii. Çok önemli. O ama sadece finansla ilgilenecek. ...şimdi yani başka ülkeden örnek vereyim... ...ama buraya da ders çıkabilir... ...Mısırlı bir iktisatçı... ve ...genç, parlak, ekonometrik bir çalışma yapmış... ...ben de hakemim... ...konu İstanbul borsası, New York borsasıyla... E, e, ...bağıntısı var mı? E, cevap sana ne ya? <gülüyor> yani? <gülüyor> Mısır'da bin tane problem var... ...bunları çözebilecek çapta insansın... ...kaliteli bir insansın... ...e canım regresyon yapmasan da olur... Ama çocuğu oraya iten öyle çok evet. neden var ki mesela öyle bir paper yazdığı zaman işte terfi ediyor ne bileyim bir şey oluyor. Evet. E, Türkiye'de de buna benzer bir ortam çıktı. Yani şöyle bir şeyler yapılsın e, vesaire. Ama e, her iki kurumunda buradaki önemli katkısı bu eğilime de medeni bir şekilde direnmiş olmalarıydı. Yani medeni dedim yasaklamak değil de yani tersini Teşvik etmek, programlarını oraya açmak, yazıları oraya açmak şeklinde bunun da unutulmaması lazım. Bu çok önemli bir şey. Haklısınız hocam. Ya özellikle 90'ların Türkiye'si, finansal piyasaların yüce, yüce, yüceltildiği, her şeyin finansal olan adeta en önemli konu oldu. Ali'nin o dönemdeki ben çabalarını hatırlıyorum. Gerçekten hep geri planda büyüme var, gelir dağılma var, işsizlik var. Kalkınma var, yani sanayileşme var. Sadece olay borsanın nereye gittiğinin tartışılması değil, bankaları tartışmak değil. Bunlar önemli kurumlar ama bütün gündemi işgal edecek şeyler değil, diyor diyordu o dönemde çok iyi hatırlıyorum. Bir de galiba derginin niteliğinin değişmesinde ve 90'larda belli bir işlev görürken 2000'lerde ve özellikle AKP dönemiyle birlikte biraz daha bu akademik yanına ağır basmasında, Acaba diyorum işte 90'lar koalisyonlar dönemi toplumda ne olursa olsun bu finansal piyasalarla ilgili sapmanın dışında da bir tartışma uzlaşma ortamı var. Bir şeylerin daha tartışılı ve o anlamda da derginin işlevinde belki o yöne daha bir ağırlık var. 2000'lerde ise artık tek başına kurulmuş hükümetler var. Neredeyse tek bir bakış açısının... E, empoze edildiği bir dönem var tabii ki tartışma vardı iş bitmedi ama sanki 90'larla 2000'ler arasında da böyle bir fark vardı ve de dergiye de belki yansıdı Ali'nin yani, söylediklerini birinci düşündüm. dönem falan çok heyecansızdı yani e, İktisat yayıncılığı falan açısından baktığında işte e, belli bir programı takip ediyorlar çok tartışılmıyor yani ona ikna, onların ikna olması gerekiyor falan. ve de çok merkeziyetçi bir yapı var e, bu merkeziyetçi kurtulamıyorlar e bu, bundan özel sektör de büyük bir heyecansızlık içerisindeydi açıkça söylemek yani tökezlemelere gelene kadar. Dolayısıyla e, bir de işte bir yol var. İşte nereye geldik? O 2008 krizi. Dünyada zaten bir altüst oluş. E, ben Türkiye İktisatçı'yında onu çok kovalamaya çalıştım hatta hatırlarsan Washington'da geldik söyleşiler. Belki en son Michael Musa, Daron filan. Evet. Bunun sonunda nasıl bir şey çıkacak ortaya filan. E, yani yeni bir iktisatta net bir sıçrama, bir plato filan. Mesela şu an bu derinlikte dünyada işte falan filan e, bir takım şeyler var ama Türkiye'de e, hocayla konuşmuştuk. Kriz sonrası e, R.G. E, yaparak çıkacak şirket olacak mıydı bunu çıkışta nasıl Türkiye argede Mesela bunlar falan çok heyecansız bir vaziyette. Evet. En son derli toplu Mayıs-Nisan'da yaptığımız yine 30. münasebetiyle Ankara'daki e, konferans ve 6 arkadaşımıza makale önceden bir noktada söyleyerek yani onun panelleri falan en derli toplu yayın halihazırda hazırda açıkçası yine burada oldu. Yani Türkiye'nin durumuna fotoğrafını çeken e, Merkez Bankası araştırması dışında ekonomi bürokrasisinde çalışma yapan hazinede, planlamada, eski planlamada bir şey yok. Yani diğer şeylerde merkez bankası araştırmada günlük şeyler üzerinden yapıyor. Dolayısıyla yani dönemi analiz ederken üniversite yoğunlaşmasının en fazla olduğu bir dönem oldu. Yani buraya girerken 50 üniversite çıkışta 200 üniversiteydi. Evet, adı üniversite. Yani. Adı, üniversite. adı üniversite. Ama adı. burada Hı. yani sonuç olarak benim üstünde durmak istediğim bir boşluk var. Yani Hasan Bey'in söylediği gibi hala finans Türkiye'de çok önemli. Yani ekonomiyle ilgili iki tane dergi var çok satan, ikisi de borsayla ilgili. Evet. Biri ekonomist, biri para diyeyim hala İkisini devam ediyorsun. İkisinin toplasan 15 bin. Ha, yani bir de o var. Ama sonuçta bu konuların konuşulduğu, on, bir yayına ihtiyaç olduğu çok açık bence. Evet yani Hasan Ersin demin söylediği nokta bana da çok önemli gözüküyor. Bu büyülü düşünce dedikleri şey yani ne olursa olsun piyasa kurtarır ya da teknoloji gelir bu korkunç ekonomik ya da ekolojik krizden bir çıkış yolunu bulabilir ya da bir süper devlet adamı gelir insanı. Ve kurtarır gibi. Bunun dışında kalabilen bir yayın çok önem taşıyor. Yoksa aksi takdirde işte o çok yönlü düşünme ve kültür dediğim şeye ulaşmak mümkün olamıyor. Yani açık radyoda şahsen şaşkınlıkla karşıladık. Bin, yani masal gibi bin bir programcı olmuş bugüne Aşk, kadar ve hepsi olur. gönüllü. Bin bir adet ve bin bir yüz program yapılmış. Her konuda hemen hemen. Açık radyo deney o açıdan çok önemli. Çünkü nasıl oldu bu bin bir kişi birbirinin ayağına dolaşmadan gitti. Şimdi dört <gülüyor> tane partimiz var koalisyon kuramaz diyor. Bin bir <gülüyor> e, kişinin bir yerde takışı bir şey olur. Saatleri uyuşmaz falan ne bileyim bir şey olur. <gülüyor> Ama burada çok önemli bir nokta vardı. E, ve bu e, aynı zamanda ekstrat işletme ve finans doğrudur. Siz kaliteli olmak kaydıyla fikrinizde özgürsünüz. İstediğinizi ha. yazarsınız ama bir kalite kontrolü yapılır. Hı. Kalite kontrolünü tarafsız kişi yapar. Müdürü yapmaz. Ya da e, yayın e, e, organı şeyi yapmaz. E, radyonun sorumlusu yapmaz ama bir bakılır. E, burada ben bir süre program yaptım. E, bana bir radyodan gelen talimatlarda bir tek şey vardı yani. Küfretmeyin. Başka bir şey yok. Ne <gülüyor> yaparsan yapın. Yani tabii programın kabul edilecek falan. Onlar doğal. Ama o bir komite yani teknik açıdan böyle program yapılmış mı yapılmıysa falan. Onlar da normal. Ama ondan sonra karışılmadı. Ve benim hatırladığım hiç böyle bir olay da olmadı. Olmadı hayır. Burada ben bir de unutmadan şu anda aramızda yok ama Ali'nin eşi Tijen de bu derginin özellikle son 15 yılına çok Evet, çok bir ciddi destek. destek veren, katkıda bulunan ve dergide şu anda fiilen de neredeyse full time'a yakın çalışan bir insan. Gerçekten onun katkılarını da unutmamamız lazım. Teşekkür ederim. Yani. Görünmeyen insanı odur <gülüyor> bizim evet. derginin. E, 30 yıl e, uzun bir koşu. Bu işte e, aylık bir dergi yayınlarken bir ay bir gün gibi geçer farkına varmazsınız yani böyle veya kafanızda başka sayılarla dolaşırsınız ee, ama çok enerji de tutuyor kendisini insan bu şey içerisinde ee, ben teşekkür ediyorum yani tıktı sonra doğru yaklaşıyoruz galiba evet, değil mi bir iki, bir iki dakika var ee, yani ben e, bu sözü almışken hepinize teşekkür ettiğim İnşallah daha nice şeylerde beraber olacağız çok konuşulacak konu var 30 ya sığdırmak çok zor ama bunu düşünen e, bu böyle bir programı örgütlemenizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum e, dergi ve e, zaten bizim, bu dergi de mutluluk bizim için yani e, e, de geçerli e, bir ufak dip notu da ben ekleyeyim e, Abdullah Bey'in demin sözünü ettiği durum bizde de aynen geçerli gizli <gülüyor> <Gezini> kahramanlardan <gülüyor> meral evet, mutluluğu mutlu da ha. unutmamalıyız ama mutluluk. tam anlatmıyorsunuz yani <gülüyor> çünkü ee, bu eşler hem dergi hem de beyefendi yönetiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, ikincisi daha zor. Aslında ya, bunu, bunu böyle böyle bir durumu nasıl yönetilmesi ve sürdürülebilirliği de ayrı bir tartışma konusu yani. Evet. Yani değil mi? Yani onu o da bir sihirli bir şey yani. yani Mucize hanımlar. Çatışmadan, çatışmadan. <gülüyor> <gülüyor> ve bütün e, tatsız taraflarını da işin idari mali kısımlarını da asıl yüklenmeleri açısından tabii. daha da evet. önemli tabii. yani tabii. Tabii. evet e, nice yıllara diyelim şey bugünkü programa da e, ufak bir e, yer, hatırlatmamız evet. çok iyi olurdu aslında evet 11 Haziran'a iktisat işletme ve finans günü ilan ettik adeta 30. yıl İstanbul'da tabi Ankara'da kutlandığı için biz işte beş arkadaş bir araya geldik. Biraz e, fikirler ortaya çıktı ve bugün üç etkinlik yapıyoruz. Biri işte bu radyo programıydı. Saat dörtte Bahçeşehir Üniversitesi'nde e, Türk Ekonomisi'nin seçim sonrasına ilişkin bir panelimiz var. Hasan Hocam orada da bulunacak panelin yöneticisi olarak. Ama dört değerli konuşmacı daha var. E, e, Tayfun Bayazıt var. E, Ercan Kumcu. Ercan Kumcu var Seyfettin, Seyfettin Gürsel var Bahçeşehir Üniversitesi'nden ve, ve Koç Üniversitesi'nden Kamil açık Yılmaz ranceden. var ve ardından da daha dar katılımda bir yemeğimiz olacak yine Ali'nin ve derginin gündemde olduğu böylece günü kapatacağız yani seçim sonuçları da çerçevesinde 11'inde yapılması iyi oldu bence yani seçimlerden önce bir evet, kadar o da iyi oldu Evet bu değerlendirmelerde nice yıllara diyelim e, iktisat işletme ve finans için. Teşekkür ederim çok sağ olun. E, evet bu şekilde kapatıyoruz programımızı açık gazete programını iktisat işletme ve finans dergisinin 30. yıl dönümünü konuşmak fırsatımız oldu. Ali Bilge Hasan Ersel, Abdullah Akgüz, Ercan Erkul ve bendeniz Ömer Madre ile şimdi konuşuyoruz. E, ...huzurlardan ayrılıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. 체갔대